Hoş geldiniz. Soruların Peşindenin Y bölümüne hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından aynı konu etrafında yeniden karşınızdayız. Bugün 10 Lahir 1444 tarihi de ifade ettikten sonra Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hayırlı hoş akşamlar. Hayırlı diyeyim. akşamlar. Diyeyim. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah afiyet versin. Gene tamam. yoğun bir Rübinden takviminiz mi? vardı. Fakat bu takvimin içerisinde Dostlarımızdan hayır dua alalım diye belirtiyorum. Bir nebze şey oldu. Hasta olduğunuz demek istemiyorum ama tökezlediniz mi diyeyim? Evet tabi hava değişimi yaşıyoruz. Ondan farklı, dolayı. Tabi Anadolu'nun farklı şehirlerinde farklı iklimler var. <gülüyor> Onun verdiği bir şey yoksa yorgunluk kelimesiyle alakalı değil. Eyvallah. Bunu niye belirttim şundan hocam? Çünkü sürekli siz izliyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Oradan oraya gidiyor. Başar deniyor zamanla. E... Evet, biraz böyle şey olunca mutlu oldum. Tamam, hocadalar. Yapma, ya, ya, ya, gözünü diye. seveyim. <gülüyor> evet, evet. Eyvallah, hocam. Şimdi aslında üç haftadır aşağı yukarı bilim devrimi, yeni bilim dediğimiz şeyin etrafında konuşuyoruz. Doğru. o büyük serüvenin, serüveninde seriveninde adımlarını anlamak, anlamlandırmak adına kendi izleyimizle gidiyoruz. Ve tabi bugün içinde yaşadığımız bilim dediğimiz hadisenin insanlık büyük ölçekte tabii insanlık kültüründeki öneminin yerini tevazu ettirmek anlamak adına e, adına eyvallah evet, doğru bugüne bakmayan aslında e, bugüne... yoksa bir nostalji yapmıyoruz demek istiyorum tamam bunu ben o zaman genişleteyim e, konuşacağımız meseleye girerken bunu sorarak girmiş olayım bugüne bakmayan herhangi bir meselenin konuşulması ni e, makul ve sağlıklı e, Bulur musunuz? Çok böyle sınırları geniş bir soru oldu. Farkındayım Evet ama. doğru. Ee, şimdi bu sizin amacınızla alakalı. Ne demiştik? Amacımız bizim yapıp etmelerimizi belirliyor. Onları örgütlüyor, düzenliyor. Ee, eğer içinde yaşadığımız dünyayı anlamak adına yapıyoruz. Yani şöyle düşünelim daha basit bir örne. Bir kilim var elimizde. Bu kilimin nasıl ortaya çıktığını anlamak için o kilimi oluşturan iplikleri geriye doğru takip ediyoruz. Elbette bu takibin kendine göre bir siyaseti var. Dayandığı kavram ve yargı şeması var. Böyle bir şey yoksa zaten e, ya abesle iştirak ediyorsun. Evet. Eski Gelenekte bilim bilimi tahsil ederken şöyle bir ifade kullanılır. Amacını bilmediğin bir şeyi tahsil etmek biraz abesle iştirak. Niye? Naif okuyorum ama? Ya yani niye okuyorum? İşte tefsir için ne bileyim ben Metni anlamak için ya da matematik okuyorum ama spor olsun diye aslında spor olsun diye dediğinde bile bir amaç var. Vakit evet. öldürüyorum yani. Bu açıdan dediğin doğru ee, üzerine konuştuğumuz hadiseler esas itibariyle bugün iltibatla da geleceğimizle iltibatla. Dolayısıyla. Tabi yani şimdi e, özellikle bilimdeki, teknolojideki son ilerlemeler, gelişmeler üzerine yapılan müzakereleri takip ettiğimizde, özellikle Anglo-Sakson dünyada... yani Yüksek bilim kültürünün... Üret e, üretildiği e, coğrafyayı takip ettiğimizde... E, bilimin sadece sonuçları bakımından, hani teknoloji gibi... Özellikle bu salgın... Covid meselesinde ortaya çıkan aşı ve benzeri konularda, bilim toplumu ilişkisi... <gülüyor> kapitalizm genel anlamıyla ya da... Ee, yeni üre, üreme teknolojileri, işte ve benzeri konularda... E, bilimin etkisi dışında, bizatihi bilimin kendi doğası, o da değişiyor, da evriliyor. Özellikle büyük ölçekli kozmoloji çalışmalarında ve da küçük ölçekli atom altı çalışmalarda... Bilimin geldiği nokta, <gülüyor> yöntem açısından. <gülüyor> Mesela bir tartışmayı sana zikredeyim. <gülüyor> Yaklaşık bu... 4-5 yıldır yapılıyor aslında. Mikrofizik bağlamında. Ee, orada olan. Hem mikrofizik ve makrofizik bağlamında, genetik bağlamında. Şimdi özellikle Science dergisinde yanlış hatırlamıyorsam, çeşitli makaleler yazıldı bu konuda. Ee, bilim... E, bir tür... o geleneksel... E, deneyim ya da deney bağlantısını... E, ihmal ederek... <gülüyor> saf matematiksel... rasyonel bir... çizgi tutturdu. Dolayısıyla, bilimin temel iddiası empirik verileri alıp, yorumlamak ve onlardan açıklama modelleri oluşturmaktı. Ee, ama şimdi bir tür matematik yapıyoruz. Bir tür matematik yapıyoruz ve... iş biraz da bulmaca çözmeye döndü. Bilimin tekrar... o kadim kökleriyle, kadim derken çok eski değiller, yani bilim oluştuğunda o... yönteme ilişkin... kökleriyle yeniden ilişki kurmalı diye çok ciddi tartışmalar var. Hmm. Bunun yanında tabi... Hani bilim din ilişkisi, bilim- toplum ilişkisi... Bilim, bir de bilim ve felsefe ilişkisi de yeni bir renk kazandı. Türkiye'de biz bunları tartışmıyoruz ama... Bilim ile felsefenin... Çünkü felsefe diye bir disiplin var. Bir sürü üretiliyor. Niye evet. yeni bir renk kazandı hocam? Ne var? Daha. Şimdi özellikle bilim adamlarından bir kısmı... Bilimi kendilerine... Ayakbağı olarak görmeye başladılar. Hatta da aşırı gidenler var bu konuda. Nasıl ki Orta Çağ'da kilise... Temsil ettiği din... Felsefe, bilimin önünde bir engelse... ...felsefe onun yerine ikame ediliyor... Bugün ...diyenler var. Hmm. Dawkins gibi isimler. Dolayısıyla bilimi boş bir gevezelik ya da... ...modası geçmiş bir etkinlik olarak görenler de var. Yani çok ciddi tartışmalar var, onu demek istiyorum. Özellikle yukarıda... Tabii felsefe ile bilim ilişkisi. Yani zirvelerde rüzgarlar... ...farklı tipiler... ...farklı esiyor. O açıdan bilimi konuşmak, felsefeyi konuşmak... Ya da herhangi bir disiplin konuşmak, o disiplinin geçmişini konuşmak aslında bugünün de ötesinde o konuyla alakalı gelecek projeksiyonumuzu, öngörünlemize konuşmak demek yani. Eyvallah. Bugün e, zannediyorum tüm ortaya çıkış tarihinden bugüne kadar bilimin e, toplumsal ilişkisi, toplumla ilişkisi e, bugünkü kadar böyle e, derin. Ve çok yönlü olan bir döneme de şahitlik etmedik. Bak şöyle zannediyor. zaten, eğer bilimi Doğrudan biz geçen hafta konuştuğumuz evet. gibi... Belirli bir dönemde ortaya çıkmış bir etkinlik olarak düşünüyorsak... E, elbette değil. Bir de şunu düşünelim. Bir kurum olarak bilimle... Bir yöntem olarak bilimde birbirine karıştırmamak lazım. İkisi bambaşka şey. Birbirini tamamlayan ama... Farklı şeyler. Yani bilim hemen kurulduğu Kurumları kuruldu. Üniversitelere girdi. Araştırma merkezleri kuruldu. Laboratuvarlar... Efendim ödenekler falan öyle bir şey yok. Onlar süreç içerisinde oluşuyor. Yani bir, hatta bir bilgi dalının gelişmesi... ...icadı, onun gelişmesi, kurumsallaşması arasında fazla farkı var. Yani bilim tarihini örnek vermiştik evet. ya yani Bilim tarihi fikriyatı, kavramı, bilim tarihi üzerine çalışmalar diyelim ki 1700'lerin sonu 1800'lerin başına tarihleniyor ama onun kuruma gelmesi bir yüz yıl sonra kurumsallaşması üniversitelere girmesi. Hı hı. E, Türkiye'de işte ilk e, kurumsallaşan yapılardan biri. Bunu her disiplin için söyleyebiliriz. Eyvallah. Peki e, dolaylı olarak konuştuğumuz bir meseleyi bu tam bu iki kavram e, başlık etrafında tekrar <gülüyor> sormuş olayım. Kurum olarak bilim dediniz, e, evet. yöntem olarak bilim dediniz. Bilim devrimi diye bahsedilen, e, tescil olunan şey e, de hangisi kastediliyor? Yöntem. Yöntem tabii, tabii. olarak. öncelikle bilim. yöntem. Ama bu sadece bilim için öyle değil. Bir tırnak içinde yöntem olarak din, kurum olarak din de ayrı ayrı düşünülebilir. Peki dinleştirilen bilimde kurum olarak bin. bilim. Yöntem olarak bilim değil. Bugünkü dünyada şey yaparak söylüyorum. Dinden de ideoloji üretirsin, bilimden de ideoloji üretirsin. Ha, bu konuda şey. tabii sadece bilimi suçlamadan da anlamıyor. Bilimden ideoloji çıkar mı? Din çıkar mı? Çıkar. Dinden ideoloji çıkar mı? Dinden din çıkar mı? Çıkar. Dinden bilim çıkar mı? Çıkır, çıkartır, o çıkar canım. Yani ben yurt dışında ilk şaşırdığım şeylerden biridir. Bunu sana söylemiştim. Modern bilim ve Budizm. Modern bilim ve Zen Budizm. Tabii yani bütün bilimsel gelişmeleri Budistler bulmuş yani. Zen Budistler bulmuş. O... İnsanoğlunun bu anlamda sınırı yok. Yok, yok. Her şeyden her şeyi çıkarabilir. <gülüyor> Tabii o ideolojik konumlanma ya da daha doğrusu herhangi bir disiplinin yöntem sınırlarını zorlama, onu kendi alanından taşırma e, mümkün. O biraz ekonomik, iktisadi amaçlarla, biraz iktidar alanları oluşturmakla, biraz meseleyi yanlış anlamakla. İnsanların hepsinin IQ'su aynı değil. Kötü niyetli olmasa bile bir meseleyi, bir insan iki boyutlu anlayabilir. Üç boyutlu bir iki boyutlu anlayabilir. Ona göre e çarpıtma demiyorum ama tarif edebilir, kasli olmasa bile. Gördüğü kadarıyla. Tabii yani hem tarihte hem bugün tüm bu konular üzerine kalem yöneten, düşünenler... E, meseleyi birinci sınıf Anladılar da anlatıyor değiller. Herkes bir ucunu açıyorlar. yani iyi niyetli olmakla. Bir de bu işin politik, bu işin ekonomik, bu işin ticari, bu işin pek çok bağlama. zaviyeden bağlamı var tabi. Peki hocam şimdi ilk başlığımız oydu. Orada aslında altını çizdiğimiz ve <gülüyor> açıklamaya ihtiyaç duyan kavramlar var, kelimeler var. Sahih bir itikat arayışı olarak yeni bilim. Evet. Yeni bilgi neyse. Bildiğimiz dünyanın aslında bildiğimiz dünya olmadığını anladığımız anda mı biz bir itikat arayışı içine giriyoruz? Niye bu arayış aslında? Biraz orayı sorarak. Bunlar çok değişkenli yapılar. Şimdi o dediğin doğru aslında. Özellikle e, coğrafi işgaller ve benzeri peşinden gelen gelişmeler Avrupa'daki gerçeklik algısı ya da gerçeklik resminin e, vakaya uygun olmadığını... Çarpıtılmış bir gerçekliğe sahip olduklarını onlara gösterdi. Sert bir şekilde. Tabi o malumat bunalımı dediğimiz şey de buradan kaynaklı. Yani sizin işte 1500 içinde yaşadığınız e, yüksek ölçekli teorik bilme faaliyetlerinden bahsetmiyorum. Historia dediğimiz yani e, doğada bulunan nesnelerin bile sizin istiflediğiniz ya da envantini çıkardığınız nesnelerden çok farklı olduğunu haritanın çok değişik olduğunu, farklı kıtaların, farklı insan ırklarının filan falan olduğunu tespit etmeniz bile, gerçeklik algınızda ciddi bir e, sarsıntıya neden oluyor. Elinizde bir resim var. Bu resimde siz her şeyi bellemişsiniz. Ama bir bakmışsınız ki, o resmine ait olduğu gerçeklikle resim arasında orantısızlık söz konusu. Bu son derece önemli bir travma. E, yaratıyor. Bir de tabi e, elinizde bulunan, Teorik açıklama modelleriyle mevcut gerçekliği de yorumlamışsınız. O da işlevsiz kaldığı zaman bu sefer ikinci tür bir... çarpıtılmış gerçeklik var elinizde. Evet. Yani belli bir dönemde belki tırnak içinde bilimsel kabul ettiğiniz. Ama yeni durumla birlikte açığa düşen. Devasa bir aldırmışlık hissi. Yani bu çarpıtılmış gerçeklik sadece kasti olarak yapılan bir şey değil. E, diyelim ki acayip ve garip kitaplarında böyle garip garip hayvanlar ya da bitkilerin olduğuna dair... E, ...sahip olduğunuz resimler gerçeklikli. Mesela koyun yetiştiren ağaç. Şimdi ara, bir tane seyyah bir yer giderken keçiler ya da koyunlar böyle hani bir ağacın üzerine diziliyorlar. Onu mesela uzaktan gördüğü için e, koyun ağacı ya da keçi ağacı gibi isimlendirebiliyor. Bu şekilde çarpıtılmış gerçeklik yanında... Bir de gerçekten kullandığınız bilimsel bir metot var. O metot siz gerçekliği açıklamışsınız. Ama değişmiş artık. Yapı aşağı düşmüş. Bu son derece önemli. Bak, bir örnek vereyim. Mesela tıpta, Parasensüs... E, hem Mısır'a hem Osmanlı coğrafyasındaki farklı seyahatleri, hem de kadim tıp metinleri üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde... 1500'lerin başında bir tıp kuruyor. Yeni tıp diyoruz biz buna ya da kimyevi tıp. Hı hı. Şimdi bu tıp... Tıp hakkında yeni bir resim oluşturmuş. Ve... Eski resimlerle bunu mukayese ediyor. İlk mukayese edecek kimdir mesela? i̇bn Sina'nın El-Ka'nın Fıt tıbbı. Evet. Belki hani biz hep kilise kitap yaktı falan falan diyoruz ya. Paraselsüs yeni tıp, yeni bilim... Yeni bilme iddiasına sahip insanlar da eski kitapları yakmaya başlıyor. Paraselsüsün meşhur... El-Ka'nın Fıt tıbbı meydanda yakma töreni var. Orada sadece kitabı yakmıyor. O kitabın temsil ettiği gerçeklik resmini, tıbbi gerçekliği de yakıyor. Artık bununla insan tedavi edilmez. Bunun bu artık aşılmıştır benim tarafımdan. Ya da benim yeni kurduğum yöntem tarafından. Dolayısıyla... E, biz tıbbi gerçeklik resmini değiştirelim. Bunu astronomi içinde söyleyebilirsin. Bunu diğer disiplinler içinde söyleyebilirsin. Dolayısıyla... E, gerçekten gerçeklik algısında... Önce pratik, daha sonra da... Teorik farklılaşmalar e, ciddi boyuta varıyor ve bu da tabii bir ne diyelim şüphecilik bir kaotik duruma düşüyor. Şimdi Avrupa'da aslında <gülüyor> ilk yapılması gereken şey e, bilgiye bir baba bulmak. Bilir misin bu tabiri, bilmiyorum. Limanlarda geminin bağlandığı Karadeniz'de geminin bağlandığı o evet. gemirlere baba denilir. Yani hala bugün de bugün de kullanılıyor mu? E, böyle bir babaya ihtiyaç var. Şimdi dikkat edersen, hemen 1550'ler akabinde başlayan süreçte, Descartes'ta nihai hal alan... ...o farklı bilgi üretim biçimlerinin, farklı gerçeklik resmi oluşturma biçimi. herkesin artık elinde bir fotoğraf makinesi gerçeklik çekiyor diye düşünebilirsin, bir analoji. Ama bunlardan hangisi gerçekliği temsil edecek? Descartes'in yöntem arayışı bununla alakalı. Bak dikkat edin, metot üzerine konuşma. Yani bu yöntem meselesini, metot meselesini anlamak lazım. Modern bilimin metot merkezde olması, özellikle şeye kadar, 19. yüzyılın, şey 20. yüzyılın ilk yarısına kadar. İşte bu Viyana çevresi, Popper ve benzerler arasında yapılan tartışma, bilim, rasyonel yani bir yöntemi mi dayanmalı ya da bu yöntemin özellikleri ne olmalı? O tüme yöntem mekaniği falan hep bununla alakalı. Yöntemiyle alacak Niçin bir Niçin yöntem? yöntemi bulacağız? Sanayım. Yöntem, yani bilgi, bilgilerimize bir yön vermemiz lazım. Nereden başlıyoruz? Nasıl gidiyoruz? Hangi süreçleri takip ediyoruz? O yöntem, usul üzerine usul hakkında mutuk diye tercüme ediliyor. Osmanlı evet. Türkçesine hatırla. Usul hakkında mutuk Yani usul nedir? Fihim, ee, e, Descartes'in nihai bir formüle kavuşturmaya çalıştığı mesele şu. Tabii burada yöntemi vazettiğin zaman... Bu yöntem sadece seni belli bir yerden alıp, <gülüyor> belli bir yere götürmüyor. Bir de sahih bir şekilde alıp götürmesi lazım. Yani o bilginin doğru olması. O yolun doğru olması gerekiyor. İşte oradaki hangi bilgilerimiz doğru, hangi zeminde bunu nasıl temellendireceğiz anlayışı var. Ee, yöntem üzerini baştan sona okuduğun zaman, Descartes'in bütün arayışı bu. Niçin bunu yapacağız? İşte en nihayetinde bu bize yeni bir... İtimat edilir bir gerçeklik vermesi lazım. Evet. Benim bir gerçekliği resmi vermesi lazım. Arayış bu esas itibariyle. Çünkü elimizdeki gerçeklik resimleri bitti. Evet. Hiçbiri vaataya mutabık değil. Eminiz çünkü yaşadık bunları. Yani o süreci yaşadık. Bunlar sabahtan akşam olmuyor tabii. Yaklaşık bir 100 yıl, 150 yıl alıyor. O <gülüyor> bu arada harciden... <gülüyor> burada çok özür hocam. Bu konuyla doğrudan ilgisi yok ama demin Paracelsus Teh çok örnek var öyle. E, bu örnek özelinde bugün özellikle modern insanın e, meseleleri ele alış biçimindeki farklılığa ilişkin bir not. Konuyla doğrudan ilgisi yok ama sormak isterim. Paraselsus i̇bn Sina kitaplarını yaktı. Aslında orada yaktığı şey kitap değildi. Bir gerçeklik resmi idi dediniz ya. Tabii bak ben sana siz sorun unutma. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani kütüphane yakıyor insanlar, kültürler. Evet. Şey zannediyoruz biz. Hani, barbar, hayır. O kitabı yakmıyor ki. Kimsenin kitapla alakası yok. Kitabın temsil ettiklerini yakıyor. Eski dünyayı yakıyor. Tabii. Bu her zaman oldu. Çok hmm. yakın zamanda bile oldu. Ben 28 Şubat'ta da şahidim. Tabii. Bu, böyledir. bu da böyle okunur diyorsunuz. Öyle ama bu suçlamasın ki onu. Kitabı yakıyor. Adamın kitap dediği nesneyle bir problemi yok. Onun temsil ettikleriyle problemi var. Hmm. O yakmanın da çeşitleri var. Ateşe atıp yakarsın ya da gündemden düşürürsün. Yok sayarsın. Çok yok çeşitli. Sayarsın. Hayır, yok saymana gerek yok. İnsanların ona ulaşımını, erişimini engelleyecek enstrümanlar geliştiririz. Fiziki olarak. Tabii birçok açıdan. E, o açıdan bunları böyle kabataslak okumamak lazım. Hmm. E, eyvallah. Yani buraya dair de tabii sorularım var ama e, girmeyeyim oraya. Yani Şu... Moğolların kitap yakmasıyla hı hı. çağdaş dönemde kitap yakılması arasında bir fark var. O kitabın ne olduğunu bilmiyor. Moğol. Tabii. Dolayısıyla kitabı yaktığında kitabı yakıyor hakikaten. Ama öbürü kitabı yakmıyor. Kitabın temsil ettiklerini yakıyor. Niye yakıyor? İşlevsiz ve hatta zararlı. Bulduğu için. E, Tabi zararlı sana yani. Onlar niye? Bunu bu buradan yargılamanın bir anlamı yok. Evet. Eyvallah. Evet. bağlamına ve niyetine bakarak karar verilebilecek bir şey. Sorum şu hocam benim. Ee, İbn Sina kitaplarını yakarken o gerçekliği yakmaya çalıştı çünkü. Gerçekliğin e, resmini. Resmini. E, o resmin artık aşıldığını düşünüyordu ya da evet. görmüştü. Hatta onu zarar vermeye başladı. Hatta zarar vermeye başladığını düşündü. Şimdi bugün tabi ne zaman başladı bilmiyorum ama tam tarihi Hipokrat yemin dediğimiz şeyi bugün modern dünyada evet. doktorlarımız <gülüyor> e, Hipokrata atıfla evet. yemin edip e, mesleklerine başlar. Doğru. Şimdi normalde bugünkü modern insan niye o gerçeklik ki Hipokrat'ın çok tuhaf fikirleri e, ha, bugünden anlamadım. bakınca olduğunu biliyor soru Güzel bir soru. Bu Almanların e, dünya tarihini yeniden üretirken. Aryan ırkçılığına dayalı olarak geçmişte bu işi ilk yapan Aryan kavminin Yunan'dan olduğunu tespit etmesi ve oradan hareket ederek bu tarihi yeniden üretmeleriyle alakalı. Sadece o diyor ki Helenizmle. Helenizm diye bir şey yok ki. O da üretilmiş bir şey. Nasıl yok? Yani Helenizm diye anlattığımız şey bir isimlendirme. Evet. Yani İskender diye adam 7-8 yıl yaşamış. paramparça olmuş. Ama bir şey yapmış, bir yere gitmiş, o gittiği tamam yer dolayısıyla bir şey... Elbette de bu bahsedildiği ya da merkezi alındığı şekilde bunu sen böyle tanımladığın için. Bunu hep örnek veriyoruz ya, bak. Şimdi İstanbul'un fethinin bir çağı açıp, ki kapatıp bir çağı açtığı çok hoşumuza gidiyor ama biz böyle görmedik bunu hiç. Osmanlılar bunu böyle mi gördü? Ha, Osmanlılar böyle görmüyor. Niye görsün ki? Umurunda değil o. Ufak bir hadise onun için. Bugün dünya da öyle görmüyor. Yok, ama zamanı hali ona göre bölümlüyorsun. Çünkü onlar için çok önemliydi. Dünya tarihi yazanlar için çok önemliydi. Çinli için hmm. önemli mi? İstanbul'u yeni bilmez adam. Umurunda değil. Ha, yani tarihi dönemlendirirken sen kendine göre bir duruş sergiliyorsun. Onun arkasına metafizik bir ya da anlam değer dünyası var. Harita yaparken de öyle yapıyorsun ya. Klasik haritalarla yeni haritalar aynı mı? Peki Değil. hocam, madem buraya geldik, buraya ilişkin bir e, soru. Şimdi antik Yunan'da e, Aristoteles zamanı diyelim. Dünyanın yuvarlak olduğu biliniyor. Ta eskiden beri biliniyor. Eskiden ya. beri biliniyor. Ee, yani o bilinmesinin e, gerekçeleri tartışılabilir. Kürenin mükemmel bir şekilde olması. Kürenin Tanrı'yı temsil etmesi, evrenin Tanrı gibi algı falan bir sürü şey olabilir ama netice evrenin... Yani güneş tutulması, ay tutulması dolayısıyla... <gülüyor> Mezopotamyalar bunları biliyor hocam. Bunu yani. baz aldıklarını varsayalım Ya bak Yusuf matematik bilimler söz konusu olduğunda sayılar, aritmetik, cebir, geometri, astronomi... Ya yani mezopotamyaların bilgi seviyesi yani o dönemin şartlarından çok çok ileride ya. Yani Yunanlılar onların öğrencileri o konuda. Bu güzel bir başlık. Mesela tam bu söylediğin şey Ama hocam, bu, bu artık kabul edilen bir şey. Çünkü ilk bunlar vaz edildiğinde... ...henüz Mezopotamya araştırmaları... ...bilinmiyor. <gülüyor> 1900'dan sonra başladı bunlar. Yine de bunları Almanlar başlattı. Onu da söyleyeyim bir tarafıyla. Ee, oradan elde edilen tabletler, verilerden hareket ederek... Ha bunun... Şu var tabii. Yunan Latin... Kültür tarih yazıcılığı, medeniyet tarih yazıcılığını değiştirdi mi? Pek değiştirmedi. Açıkçası. Biz hala yani bak Pisagor Teorimi demeye devam ediyorsun. Evet, tamam benim filan değil o. Mezopotamya Teorimi. ona bir ad vermen lazım yani. Pek çok teori, pek çok teoriyi eee doğal olarak tarihi yazanlar, güçlüler kendi güçlerini kullanarak adlarını veriyor. Ad koyma gücü önemli ya. E, politik, ekonomik gücünle tutan insan ad verme gücünde de tutuyor. E, sen de o adı benimsiyorsun. İşte Thales teorimi diyorsun, i̇şte ekoklides sayı tanımı diyorsun, halbuki Mısırların sayı tanımı o. 2000 yıl önce hatta, ya Thales'ten 1000 yıl önce. E bu, 3, 3. doğruyu tespit etmek tek başına, bak şuna çok dikkat edelim. X, Y'dir önermesi doğru olsun. Bu tek başına bir anlam ifade etmez. Bir bütün içerisinde anlam kasıdır. Senin bir bütünün yoksa, bir tarih anlayışın bir medeniyet tarihi yazıcılığın ve bunu, e, bu bütünü temsil eden bir gücün yoksa... Sen istediğin kadar tekil hakikatleri tespit et. Aa, onu şu buldu, bunu bul, ne olacak? E, o tarih yazıcılığı içerisinde o bir yere oturmuyor ki. Kenarda, köşede bir bilgi olarak kalıyor ve herkes bunu biliyor. Hmm. Pitahoras teoreminin e, genişletilmiş halini, Mezopotamyaların bildiğini herkes biliyor. Sen? Bütün tüm matematik, tarih çalışmalarında var ama bu sadece teknik bir bilgi olarak var. Medya tarih yazıcının da merkezde değil. Onu yazanlar kendilerinin merkezine iyi koymuşlarsa biz onu takip ediyoruz. Eyvallah. Evet. Uzun ara vermiş olduk. Geri döndüğümüz zaman bir baba arayışı evet. demiştiniz. Evet. Yani niçin bilginin... Şöyle bir bunalım var. O bilgiyi yeniden inşa etmemiz lazım. Bunun için de bir kesinlik. Bilginin kesin olması lazım. Niçin hepimiz ona onunla tabi olması ya da onu hepimizin benimsemesi, çünkü ben sana kişisel bir şeyi empoze edemeyeceğime göre, evet. bunda ancak... E, ...denetlenebilir e, ve eleştireye açık, aşikar olan ancak yöntemle yapabilirsin. Şimdi bu yöntem meselesini çok konuştuk ama şunu tekrar edeyim. Yöntemin en önemli özelliği bilgiye bir rasyonelite vermesidir. Çünkü... Ee, rasyonete dediğin şey gökten inmiyor, yerden de bitmiyor. Sizin bilgiyi belirli bir algoritmik yapı içerisinde vaz etmeniz... ...belli bir yöntem dahilinde ifadelendirmeniz... ...o bilgiyi insanlar arasında paylaşılabilir kılıyor, takip edilebilir kılıyor, benimsenebilir kılıyor. O açıdan yöntem son derece önemli. Ee, şeyin e, ilk dönemde, özellikle 17 yücünün başında bu yöntem arayışı bununla alakalı. Artık e, bizi yönlendiren bize e, <gülüyor> gerçeklik hakkında doğru resim veren sistem çöktüğü için o sistemin yerine ikame edeceğimiz şey bir kurum olmadığına göre doğrudan bir yöntem mümkün bir dil e, evet mümkün mü sorusu aslında bir tarafa burada bilgiyle yapılmıyor mu peki hocam bu <gülüyor> ne bilgisi yani baba e, bulmamız lazım <gülüyor> bulalım e, o babaya atacağımız bir şey var talat bir, bir, bir ilişki bir ilinti o bilginin kendisinin sahih, doğru yanlışlıktan arınmış olup olmadığına dair bir şey sorursam. Şöyle şimdi burada varlıkla bilgi arasında bir ilişki kurarsın, varlık varlığın doğası gereği bir kesinlik taşıdığını kabul ediyorsun. Evet. Ve bu kesinliği bilgide temsil etmenin yolunu yordamını arıyorsun. Yani biz varlıktaki kesinliği bilgide nasıl göstereceğiz? Onu matematikle ilişkilendiriyorsun. Matematikteki kesinliğin garantisini de Tanrı'ya bağlıyorsun. Sistemi çözüyorsun. Bitti, bitti. Onun için tanrım, çok Tanrı merkezidir o dönemdeki çalışmalar. Yani e, Gilbert'ten al. Galiles'inden, Kepler'inden, Huggins'undan, Boyle'ndan, Descartes'ından, Leibniz'inden... Efendim Malabraş'ından, e, Gassendis'inden, Newton'a kadar, yani o dönemdeki bu üstü önemli isimlere dikkat et, Hobbes hariç, hepsi tanrı merkezli bir perspektife sahiptir. Ama burada şunu e, ifade edeyim, Şimdi özellikle yakın dönemde yazılmış, fundamentalist Hristiyanların yazdığı bilim devrimi metinlerinde, e, dinle o dönemde ortaya çıkan, o dönemdeki dinle o dönemdeki ortaya çıkan bilim arasındaki ilişkiyi o sert ilişkiyi yumuşatma ameliyeleri var, operasyonları var. Hmm. Orada karıştırılan bir şey var. Bir katakulli yapılıyor. Filozofların tanrı anlayışı Hristiyanlığın kültürel olarak etkisini taşısa da onların doğa felsefeleri, felsefelerinin et, etkileşimine giren bir tanrılıktır. Ya yani felsefi bir din tanrılığı. Ve İslam'ın ciddi etkisini taşır. Özellikle Eş'ari e, fi'nin e, kelamının... Buradaki Eş'ari kelamı, mahturide içerecek şekilde ciddi etkisini taşır. Yani şunu çok iyi e, görmek lazım, o dönemdeki e, tanrı kilisenin tanrısı değil. Felsefecilerin tanrısı. Felsefecilerin tanrısı ama bu e, İslam dünyasından... Ve daha doğrusu Akdeniz dünyasının tanrı kavramı ilişkin tecrübelerinden istifade ediyor. Artı... <gülüyor> Aristoteles'in tanrısından... Aristoteles'in tanrısı artık rahmetli olmuş canım yani. Öyle bir tanrı yok Arta'da. Hmm. O, o bitti o. Ee, bir, bir tarafıyla da şöyle... Büyük oranda birkaç, e, birkaç kişi hariç... Doğa felsefeleri... Doğa felsefesi filozofların doğa felsefeleri ile tanrı anlayışlarında bir ilişki var. Bunu iyi görmek lazım. Ya doğa felsefesi tanrı anlayışının uzantısı ya da tanrı, şey doğa felsefesi tanrı anlayışı uzantısı. Yani öyle bir tanrı vaz ediyor ki tanrı anlayışı vaz ediyor ki doğa felsefesi ona göre kuruyor. Pek çok doğa felsefesi var dönemde henüz daha Newton gelip bunları yekpare hale getirip tek bir doğa felsefesi vaz etmeden 1744'ten önce diyorum. Ya Tanrı anlayışını merkeze alıp o Tanrı anlayışına uygun bir doğa felsefesi vaz ediliyor. Ya da doğa felsefesi kurarken ona uygun bir Tanrı. Örnek vereyim. Descartes'in Tanrı anlayışı büyük oranda doğa felsefesinin uzantısı bir Tanrı'dır. Yani o doğa felsefesini garanti altına alacak. Onun garantörü olan bir Tanrı anlayışıdır. Newton'un Tanrı anlayışı ise Tanrı anlayışı, işte doğa felsefesi ise Tanrı anlayışının bir uzantısı. Life biz için de benzer şey kullanılabilir, boyun için de benzer şey kullanılabilir. Yani o dönemdeki önemli isimleri tabii çok isim var açıkçası. Birinci dereceden isimler var, ikinci dereceden, üçüncü derece isimler var. Bunu peki, hop sarici dediğinizde de sorayım. Bunu nasıl? Hop Tanrı'ya inanmadığı için. Nasıl nereye koymak e, gerekir? Bu nasıl anlamadığımız mesela? Yok e, her dönemde istisnalar var canım. Yani İslam medeniyetinde de Tanrı'yı bir. Mefhum olarak kabul etmiyoruz. Yok hop sözlerinde söylemiyorum. Evet. Ee, i̇şte Descartes'le Newton'la <gülüyor> ilgili verdiğiniz örnek bağlamında. Evet. Tanrı anlayışı, doğa felsefesinin uzantısı <gülüyor> ya da doğa felsefesinin uzantısı. Tabii tabii. Tanrısının diyor, bunu nasıl, nereye koyma? Yani bu, bu ne demek mesela? Onu demeye çalışıyorum. Mesela şöyle diyelim ki siz e, muhtar bir tanrı anlayışına sahipsiniz. Yani iradeci tanrı diyorlar buna. Evet. Tamam mı? Şimdi siz iradeci bir tanrı anlayışına sahipseniz iradeci bir teoloji geliştiriyorsunuz ve bu teolojiye uygun doğa felsefesi yapıyorsunuz. Ne demek bu? Tanrı muhtardır. Yani e, yasaları koyar ama her istediğini her zaman yapabilir. Bak bu o kadar önemli ki, şimdi bunun aslında biraz konuşalım. Hmm. Şunu söylemiyorum Yusuf, ben hiçbir zaman böyle bakmam olaya. Benim kişisel anlayışım, kavramlar katmanlıdır, yargılar katmanlıdır. Kavramlar arası ilişkiler kesinlikle lineer değil, parametriktir. Birbiriyle çok sık ilişkileri vardır. Sık sık tekrar ediyoruz. Tekrar ediyorum ve yapılar kinematik çalışır. Sürekli hareket halindedirler. Bir yere işaret etmek, diğerleri gömmek anlamına gelmez. Çok değişken var. Nominalizm üzerine konuşabilirsin. O çerçeveden anlatabilirsin. Alet edevat üretimi çerçevesinden anlatabilirsin. İmtiyazlı bilgi çerçevesinden anlatabilirsin. Askeri teknolojiden, ekonomik yapılar açısından anlatabilirsin. Yani birinin üzerine durmak, diğerlerini... Ortadan kaldırmıyor, onu demek istiyorum. Aynen. Çok değişkenli bakmak lazım olaya. Ama mesela bu muhtar Tanrı anlayışıyla akli Tanrı anlayışı, volontarist ve intelektarist Tanrı, iradeci teoloji ya da akli teolojiye dayalı, hı hı. işte akılcı teolojiye dayalı Tanrı anlayışı o kadar önemli ki bak çok basit bir örnek vereyim sana. Şimdi muhtar Tanrı anlayışı ne demek? Tanrı evreni yaratıyor, yasalar, özgür iradesiyle yasalar koruyor ama bu yasalara mahkum değil uyumak zorunda değil. Ha, sürekli bunlar değişebilir. Değiştiriyor anlamında değil. Değiştirebilir. Hı hı. Şimdi Ali Kuşçu'nun şerh Tecid'de çok ilginç bir şeyi var. Benzetmesi var. Yani onlarla da itibat kurmak lazım. Yani biz aslında bunu unutuyoruz konuşurken Batı üzerine konuştuğumuz için şu anda ama çok sıkı ilişkiler var aslında. Hı. Ali Kuşçu çok iyi biliniyor bu açıdan. Ali Kuşçu diyor ki Gazali'nin örneğini veriyor. Mutfakta kapkaçak var. Bu kapkaç ben dışarı çıktım geldim. Kapkaçak insan oldu. Bu mümkün. Tanrı için bu mümkün değil mi? Mümkün. Ama Tanrı'da evrende bir düzen var. Ve bu düzen Şu anda bana manifest olarak evrenin tarafından verilmiş bir düzen. Onun için hem filozoflar hem kelamcılar iste hali koştu. Diyor ki Tanrı için zorunlu olmayan bir şey evrende bir kere ortaya çıktığında zorunlu hale geliyor. O zaman dolayısıyla ben şu anda evrenin mevcut halini dikkate alarak onu bilmeye çalışıyorum. Ama buradan hareket ederek filozoflar gibi, Tanrı bunun dışında bir şey yapamaz diyemem diyor. Benzer bir şeyi söylüyorlar. Evet. Şimdi akılcıların tersine, yani Tanrı'nın yaptığı iyidirle Tanrı iyi şeyi yapmak zorundadır. Farklı şeylerdir. Ee, iradeci teolojiye göre çalışan diyor ki, Tanrı... ...yaptığı şey iyidir kardeşim yani. Biz yapıyor, iyi diyoruz ona. Ama öbürü diyor ki, hayır Tanrı iyi var ona göre çalışıyor. Yani Tanrı yasalara vaz ediyor, evren çalışmaya başlıyor, bunu değiştirilebilir. Ha. O zaman ne yapacağız? Sürekli evreni kontrol edeceğiz. Bak, sürekli deney yapmak, sürekli gözlemle yapmak, fikrinin, empirizmin İngiltere'de gelişmesi... İngiliz filozofların te iradeci teolojiyi merkeze almalarına çok alakalı. Tek bir etkendir demiyorum bak, yanlış anlama. Ama çok önemli bir etkisi var. Bu konuda inanılmaz literatür var. bak, İnanılmaz literatür var. Ama öbürü de bak. Sana söyleyeyim. Şöyle düşün. Ekran. Sen biliyorsun ki bir bilgisayar programçı olarak ekrandaki tüm yapıp etmeler kodlara bağlı. Kodların da diyelim ki 500 tane kodun var. Ve bu kodları da biliyorsun. Sen daha kodları bildiğine göre ekran seni ilgilendiriyor mu? Ya kodlar belli zaten. Ama İngilizler diyor ki. Ya ekranda biz bir manzara seyrediyoruz ama o kodlar sürekli değişebilir ha. Dolayısıyla bu ekranda da yansıyabilir. Biz sürekli evreni gözlemleyelim. O sürekli deney fikri, sürekli gözlem fikri, İngiliz felsefesinde ortaya çıkması bu iradeci Tanrı anlayışıyla son derece alakalı. Tamam, şeyi bu soru... bir tür bir tür Eşari Tanrı anlayışıdır. Yani Kelami diyelim hadi Eşari, Kelami Tanrı anlayışıdır. Ben bununla ilgili daha önce de sana söyledim eee Matematika'nın eee mat, matematikanın e, ikinci baskısında o 1700'lerin başında yapılan baskısında bunu o bölümünde bunun ana akarda çok ciddi bir şey var. Şimdi dünyanın düzeni hocam e, gireyim mi? E, vaktimiz e, ara vermek durumundayız. Öyle miyiz? Evet, evet. E, fakat dönüşte bu, bu bahisi Bu biraz... devam edelim, evet. bu önemli. Ve baştan olarak hatta tabii, devam tabii, edelim. Tabii tabii tabii, önemli bir, önemli bir. Burayı çoğaltalım tamam, inşallah. Tamam. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Evet, yeniden merhabalar. Diri zihin dediniz değil mi hocam? Bunu sonra söyleyeyim. Sonra konuşuruz, eyvallah. Şimdi hocam aradan önce Descartes ve Newton örneği vererek demiştiniz ki, tanrı tasavvurları, doğa felsefeleri nin uzantısı bunun uzantısı doğa felsefelerini de şekillendiriyor Tersinde de bu var sonra da burayı açalım demiştik <gülüyor> muhtar tanrı tanrıyı nasıl nereye konumlandırıldığı ile ilgili bir mesele muhtar tanrı dediniz Akli tanrı dediniz devam edeceğiz zannediyorum oradan tekrar alsak yani şöyle şöyle şimdi e, o dönemdeki doğa felsefesinde Tüm madde ve kuvvet teorileri Tanrı'yla bir şekilde alakalı. Bak şimdi e, madde pasif. Maddenin e, bir hareketi var. Bu hareketin kaynağı tartışılıyor. Evet. Ve mesela Gassendi gibi adam diyor ki, Tanrı maddeye içsel bir güç yüklemiştir. Bu odur. Aynı şeyi Descartes de söylüyor. Hatta diyor ki, Descartes, Tanrı bunun korunumu da sağlıyor. Yani bu eksilmiyor enerjinin korunumu evet. gibi hiç eksilmiyor. Yani ister madde, ister maddenin kuvvetleri meselesini ele al, hepsi bir şekilde o düşünürün doğa felsefesini inşa ederken e, sahip olduğu tanrı anlayışının muhtar ya da e, ya da iradeci teolojiye ya da akli akılcı teolojiye dayanmasına göre şekil kazanıyor. Ve bu o kadar ileri gidiyor ki bak güzel bir örnek vereyim sana aklıma geldi. Nifton'la Leibniz'in tartışmalarında en bir şey var. Nifton, evreni Tanrı'nın duyularının bir uzantısı gibi görüyor. Özellikle uzayı. İşte malum, Kant dan kurtulmak için e, uzayı, insan anşağının duyarlılığını bir formuna dönüştürecek. Hı hı. Şimdi, Laibniz <gülüyor> e, bundan çok rahatsız oluyor. Tanrı'ya aşkınlığını kazandırmak için tekrar, şu keramcilerden çok etkilendiğinden dolayı... E, hem e, skolastik felsefedeki o geçen üzerinde uzun uzun konuştuğumuz ceveli suret, tüsel, tüsel tözler fikrine e, ihya etmeye çalışıyor. Hem de diyor ki ben eğer her bir maddeyi, her bir nesneyi e, aktif kabul edersem kendiliğinden... E, bu meseleyi çözelim. Hakiki bir ferttir hepsi. Yani monat teorisi bunu çünkü mona her monat evet. o maddiyolu her monat hakiki bir ferttir. ve kendi gücünü kendi içinde taşır dolayısıyla Tan Tanrı ile onun yani onun Tanrı uzantısı olmasıyla hiçbir e, ilişkisi olmaz o Tanrı ona onu yüklediği için o kendiliğinden etkinliğini devam ettirir yani monadoloji dediğimiz o e, fizik lightnessci daha fazla bu Tanrı anlayışları son derece alakalı onu demek istiyorum çünkü Leibniz intellektüist bir şeydir yani Tanrı kuralları vaz eder kendi vazettiği kurallara bile uymak zorundadır orada değişiklik yapamaz hı hı. Çünkü Tanrıyı da önce aklı varsa yer ee, şey ise Nifton ise Tanrı da önce iradeyi varsa yer Dolayısıyla e, Tanrı muhtardır e, onları değiştirebilir şeklinde bir çıkarıma <gülüyor> gider hı hı. şimdi bak keple e bak mesela kendisi ne olarak görüyor kepler Tanrının rahibi olarak görüyor. Ama hangi kitabı okuyor ve okutuyor? Doğa kitabını. O, o kitap yaratılmış bir kitap değil mi? O da Tanrının bir kitabı. El kitabı tenzili, el kitabı tekbin ayrımını yapmıştık hatırlarsanız evet. bizim kültürde. Dolayısıyla ben bu kitabı okuyorum diyor. bunu nurahipliğini yapıyorum. Yani benim yaptığım da bir tür dini faaliyettir diyor. Bak Ali Kuşçu'nun yine örnek vereyim Ali Kuşçu geliyor. Nedense bugün aklıma rahmet istedi. Ali Kuşçu'nun şerr girişini bir oku. Yaptığı işi, evrende Tanrı tarafından vaz edilen nizamın idraki olarak açıklıyor. Hmm. Çok ilginçtir. Bak bu nizam meselesi, nizam e, delili çok eski bir delildir. Yani evrende bir düzen var. Dolayısıyla hmm. bu düzenin bir düzenleyicisi var. Nazm'ın bir Nazım'ı var. Bunu e, Razi biraz şiirsel bulur. İknayı bulur. Yani burhani bulmaz. Ama bu tarihlerde, özellikle 17. yüzyılda modern bilimle beraber mekanik evren tasavvurunun ortaya çıkmasıyla birlikte... bu nizam delili, yani evrendeki düzen delili tekrar canlanıyor. Popülerleşiyor. Öyleyse, ha, popüler hale geliyor. Bir nizam metafiziği e, kuruluyor. Hatta buradan hareket ederek işte... <gülüyor> bu düzenin arkasında Tanrı'nın kudreti var. Dolayısıyla biz doğanın düzenini araştırarak... Tanrı'ya varabiliriz. İşte bu natural teoloji dediğimiz doğal teolojinin bir ayağı da bu. Hmm. Yani Hudüs teorisine biraz benziyor. Hani hud, yaratılmış olandan Yaradan'a varmak gibi. Hadisten Muhtis'e varmak gibi. Hmm. E, manzumeden nazından Nazım'a varmak. Şeklinde hmm. e, düşünebilirsin. Burada hocam bir nokta koyayım. E, siz az önce söylediğiniz diye söylüyorum. <gülüyor> bu tarafa dönelim. Muhtar Tanrı, e, akli Tanrı bunları söylediniz. Bizde... Ee... Ona geleceğim ama bir şey daha unutmadan hani biraz da hani şu anda... ihmal şişerek ayakta durmaya çalışıyorum. Descartes'in e, şeyi de biraz önce söyledim. Tanrı anlayışı aslında doğa felsefesinin bu Evet Fakat öyle bir yapı kazanıyor ki süreç içerisinde... Tanrı'nın tüm vazifesi... E, Descartes'in kurduğu sistemin koruyucusu. Bu Robert Boylu... Robert Boyd bir İngiliz evet. kimyacı işte. Modern kimyaya giden yolu başlatan adam. Ve Newton'un arkadaşı çok rahatsız ediyor. Ne diyor biliyor musun? Tanrı'yı diyor, kozmik bir köleye dönüştürdü bu adam diyor. Ya bak şimdi... Anlatabiliyor muyum ifadeni? Ne kadar merkezi bir şey. Halbuki Tanrı bir köle değildir ya. Yani senin e, kurduğun evreni beklemiyor. Evreni kuruyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tam tersine çevirdin meseleyi eleştiriyor. Tam bu noktada da bizim <gülüyor> yöntemle ilişkisi konuştuğumuz meselenin o yasalılığı bulma, doğru yöntemi inşa etme konusunda tüm bu mesele hayati önem arz ediyor. Tabii tabii. tabii. Yani zaten natural law kavramının bu tarzda yani doğa yasası kavramının bu dönemde ortaya çıkması, gelişmesi de bu yapılarla alakalı. Hmm. Neticede doğada bir işleyiş var. Bu işleyiş belirli bir kurallılığa göre oluyor. Bu kurallığa yasa diyoruz. Bu yasayı da Tanrı vaz ediyor. Tanrı koyuyor. Burada çok ufak bir <gülüyor> konudan konunun dışında çok da çıkmadım çıkalım ama. Çıkalım çıkalım sıkıntı değil. Bergson'un evren ilahlar üretmekte iyi bir araçtır. İnsan zihninin kısmen konuşmuştuk. Kavrayamadığı yere gelip tosladığında orayı açıklamak üzere. Boşluk doldurucu Tanrı fikri aynı bir şey. Yani bir şey çözemiyorsun. Oraya Tanrı'nın elini sokuyorsun. Bununla ilgili yine bizim İbrahim Aleyhissel'in bir kaçıçası var. Yani hmm. o modern bilimde, modern e, teoride eleştirilemiş şey. Hakikaten o doğru yani orada e, özellikle e, nasıl diyeyim ateist e, perspektif haklı yani <gülüyor> bir şeyi çözemiyorsun, çözemediğin yani onun neden açıklayamıyorsun. Hikmeti o boşluğu doldurmak için e, Tanrı istihdam ediyorsun. Bu doğru bir şey değil. Hmm. E, bu bu alakalı da çok ciddi literatür var. Tam bu noktadan hareketle geriye dönüp hocam. Ama burada affedersin. Burada başka bir şey var. Burada boşlukları dolduran bir Tanrı değil. Her şeyi kuran bir Tanrı'dan bahsediyoruz biz. Yani evren çalışırken, evrendeki nedensel hiyerarşiyi incelerken bir yeri açıklayamıyorum. Aa bu Tanrı melek falan gibi anlamındaki yaklaşım değil. değil bu. Tamam fakat şu değil mi günün sonunda? Arada bir yeri açıklayamıyorum fakat başa döndüm. Hareketin kaynağı, kaynağını açıklamaya çalışırken bilemediğim için Tanrı diyorum. Ama orada hareketi açıklamak ya da hareketin kaynağı arada bir mesele değil. Evrendeki başka. total hareketi, tabi tabi. Hmm. Evrendeki total, hatta maddenin içindeki... aktif yapıyı açıklamak kolay bir iş değil. O ta teorisi hatırla. Ta geriye doğru gidiyor. i̇bn Sina impetis teorisini niye merkeze alıyor? Ya, onun büyük bir gelişim süreci var. Yani maddedeki hareketin kaynağını... Işte Logos metafiziğini dışarıda bıraktığında nasıl açıklayacaksın? Değil mi? O başka bir şey, daha farklı bir şey. Ama en nihayetinde... <gülüyor> <gülüyor> Gassendi gibi atomcu bir e, düşünür bile maddenin etkinliğini tanrıya bağlıyor. Çünkü o hakikaten hareketin kaynağını, o kuvvetin kaynağını... ki bu biliyorsun Delambert'e kadar devam eden uzun bir tartışma sürecidir. Maddenin içindeki etkinliğin kaynağı Hı. meselesi. İşte modern kimya kurulduktan, atom oltu yapılara inildikten... sonra elektromanyetik teoriler kurulduktan sonra ancak bunlara var oluyor. Yani bir de şu var tabi... E, Elinizdeki yöntemin rasyonel izahları tükendiği zaman meseleyi boşlukta bırakmamıyorsunuz. Bir yere bağlamanız lazım. Bu anlamda bugün yani, de bir yere bağlan... Bayan bir sürü şey nasıl var. Nasıl gerekiyor hani inildikçe yine Şimdi, orada cevap veremediğimiz... Her yani. yöntemin bir çuvalı var. Dolayısıyla atacak. Orayı atıyor ya. Yani. O uzun bir konudur bilim felsefesinde. O çuval... Ile, sayısıyla, ile, açıkladıklarının sayısı arasındaki ilişki... Ondan sonra onları belli bir süreç içerisinde açıklama modeline entegre etme... Açıklama modelini dönüştürme... Bir süre sonra açıklama modelini tamamen bırakıp... Hem çuvaldakini hem de o zamana kadar açıkladıklarını daha açıklayacak yeni bir model kurma... Yani bilim felsefesinde evet. çok ciddi bir tartışma konusu bu. İşte o Pierre Duhem ile eee tizi dediğimiz yapı da esas teorilerin yani açıklama modellerinin değişimi dönüşümü meselesini çözmek için geliştiriliyor. Biz bir teoriyi, bir açıklama modelini ne zaman terk ederiz? Tekil bir hadise bulduk. Diyelim ki 500 tane olayı açıklıyoruz. Tekil bir hadise çıktı, açıklayamadık. Terk eder miyiz modeli? Terk etmeyiz. Terk etmeyiz. Bunu önce görmezden geliriz. Sonra bir yere yedirmeye çalışırız. istisna kılarız. Sonra koyarız çuvala. Falan gibi. Anlatılmıyor Yani o kolay değil. Ya da, Fakat gün geçtikçe o çuvala attığımız, <gülüyor> e, yani açıklamaya ihtiyaç duyan meselelerin sayısı çoğaldıkça, artıyor. Tabii tabii İşte Ona göre yeni teoriler üretmeye çalışıyoruz. Hmm. Eski teorileri içeren yeni teoriler ya da yap yeni teoriler. Bunlar hep mümkün. Bu dönemde de benzer şeyler oluyor. Hmm. E, kısaca şunu demek istiyorum. E, o dönemdeki... Pek, pek çok örnek var. Du, yani Örnekler çok. <gülüyor> e, Tanrı tasavvuru felsefi anlamda, evet, doğa felsefesi anlamındaki Tanrı tasavvuru iyi tayin edilmeden, iyi tanımlanmadan o filozofların doğa felsefelerindeki değişimleri, dönüşümleri, karmaşımlaştırmaları da idrak etmek oldukça sorumlu. Hmm. Hatta hatta bunun Kant'a, Kant'a daha Kant'a gidiyoruz. Kant'taki Dönüşümü anlamak için, Kant'ın yaptığı operasyonları anlamak için de bunları iyi bilmek lazım. Çünkü hatırlarsan... <gülüyor> evrende olup bitene, Tanrı'nın müdahil olup olmaması meselesi o deprem hadisesinde tekrar gündeme gelecek. Ve e, bunu Tanrı'ya bağlayanlar ortaya çıktığı zaman, filozoflar Kant haklı diyecekler. Çünkü kurduğumuz sistem bunu gerektiriyor. Evet. Onun için öyle yeni bir sistem kuralım ki doğayı açıklama modelini kurarken hiçbir şekilde Tanrıya ihtiyaç duymuyor. ya da Tanrı'ya ihtiyaç duymam derken Tanrı evreni yaratmış olabilir ama bizim bilme modelimizde Tanrı'ya yer vermeyelim diyecek. Evet konuşmuştuk da burasını. Bunu konuşmuştuk. Bu da o, bilmek ve anlamak arzusunun önüne set çekmeyelim demek onun tabii, için. Tabii tabii tabii. Sen bir şey soracaktın araya ben girdim kusura bakma bizde dedin ben kestim sözünü. Evet evet evet hocam ben e, siz tabi şöyle anlattıkça bir sürü benim yeni sorum var. Tamam konuşalım ee, canım, bir şey getirmek eyvallah. zorunda değiliz zaten. Yani. Ee, muhtar Tanrı, akli Tanrı e, tam burada bu tartışmada e, dönüp bizim tarafa baktığımız zaman Gündemimizde ne var ne oluyor çok, ne konuşuyor. Çok güzel bence çok güzel e, yakaladın. Şimdi bunlar kadim meseleler zaten yani. Evet. Ama bizde de bir tarafta determinist, e, yani belirlenimci e, teolojiye bağlı olarak e, i̇bn ağacı çizgi var. Bir de Eşari ve özellikle onu üst seviyede, bu irade kavramı açısından söylüyorum, temsil eden Gazali var. Hı hı. E, zaten bu iradeci Tanrı tasavvurunun e, zemini İslam kelamından geliyor özellikle bunun felsefi yorumunu yapan gazeteden kaynak. Ne diyorlar hocam? Onu da söyleseniz. Neyiniz? Aynı şey benzer şeyler söylüyor. Yani Tanrı'yı evren yaratıyor. ev affedersin. Evreni Tanrı yaratıyor. Ona bir düzen veriyor. Bu düzen evrende mevcut ama bu düzen Tanrıya bağımlı. Tanrı isterse bunu değiştirebilir. İradeci Tanrı tasavvurun temel aksiyomu bu zaten. Bu bizde de bakış açısı yaklaşımı bu. Tabi tabi Yani Gazali'nin e, o nedensellik eleştirisi de bununla alakalı. Çünkü Mut, şunun mutfaktaki e, tencereyi e, insan yapabilir. Ama ama ya, sahnedeki durum şu anda öyle değil. Yani olgusal olanla olası olan arasında bir ayrım yapmak gerektiriyor diyor Ali Kuşçu. Hı. Olgusal olan şu anda tencerenin tencere, insanın insan olduğu. İnceleyen insan olamayacağı bir tarafıyla da. Tabii. En azından sahnede bu. Ama bu Tan Tanrı'nın uzayına gittiğinde Tanrı'ya buradan bir direktif veremezsin sen. Sınır koyamazsın. Yani şimdi astronomi örnek veriyor Ali Kuşçu bir de. Diyor ki, bu bağlamda. Tabii bu. tabii. Şu anda teorik astronomin incelediği bir gezegenler teorisi var diyor. Bu gezegenler teorisinde gezegenlerin yeri belli, birbirleri olan ilişkileri belli, uzaklıkları belli... Belli bir mekanizmaya göre çalışıyorlar. Biz de onları modelliyoruz. Gözlem yapıyoruz. Bu nizamın manifest olan yani olgusal dünyadaki yapısı bir zorunluluk taşır. Bir düzen taşır. Ama bu düzen böyledir diye Tanrı bundan daha farklısını yapamaz diyemezsin. Yani olgusal olandan hareket edip Tanrı için bir emir nehiy kipi geliştiremesin diyor. Tüm zamanlar, tüm bağlamlar için onu kayıtlayamazsın. Yani hem popüler eşariliği eleştiriyor, hem de popüler felsefi eleştiriyor. Aslında ikisi de popüler. Ben sana söyleyeyim, meselenin birinci sınıf ustalarına gittiğinde mesele böyle değil. Yani. Ama her sistemin popüler bir tarafı var. E, filozofların popüler yorumu, e, evrende bir düzen var. Tanrı düzene mahkum. İllet mağlulu ilişkisi görüyor. O ilk illet sadece. E, hmm. Popüler eşarilikte de, her şey değişebilir. Hiçbir şey kesin değil. Hayır, evrende bir düzen var. Nizam kavramını Ali Kuşçu kullanıyor zaten. Hmm. Peki Ali Kuşçu'nun <gülüyor> söylediğini e, daha net anlayabilmek için sorayım. Kuantumun e, e, keşfi diyeyim, e, Ali Kuşçu'yu hakkı çıkartıyor. Niye? Bir nizam var, Evet. E, o nizam başka bir bağlamda başka şekilde işleyebilir. Onu kuantumda nasıl çıkarttığını anlayamadım. Ya fizikte e, atom altı fizikte diye tamam. atom üstündeki gibi kararlılığı sürekli Yok, gözlemleyemiyoruz. Ama o gerçekliğin katmanı o yerde gitti. Yani Ali Kuşçunun vazettiği prensip atom altından da atom üstünde de kozmo hepsinde geçerli. Hı. O başka bir şey. Ha, sen şunu kastettiğini zannettim bir an evvel. Yani atom altındaki o Heisenberg belirli ilkesi evet. ontolojik bir şey mi epistemolojik bir şey mi bu tartışmalı bir şey. Hı. Yani, evet, yani evrendeki bilginin olasılıklığı ya da o belirsizliği doğrudan evrenin atom altı yapısının tabiatından mı kaynaklanıyor ya da bizim bilgi epistemik e, aletlerimizden evet. mi kaynaklanıyor tartışmalı? Bilinmiyor. Evet. Çuvaldakilerden biri aslında bu. Benim kişisel kanaatim e, evren sahne e, fiziksel açıdan bilinemezlik taşımaz. Gördüğümüz ve gözlemleyebildiğimiz. Evet. Biliriz taşımaz, biliriz yani. Bugün bilemeyiz ama yarın, yarın bilebiliriz. Yarın bilebiliriz. Yani epistemik bir şeydir o. İnsanın imkanlarla, Benim kişisel yorumum tabii bu e, alakalıdır. Mekan zamanda temsil, temsil edilebilin, fiziksel olan her şey insan tarafından bir şekilde bilinebilir. Bugün değilse yarın. Tabii şeydir, tartışılır bir tarafıyla. Fiziksel olan bu, ne? Bunu ben söylerim Nicky Man da aynı şeyi söylüyor. Evet. Ee... Bahsetmiştiniz evet, daha önce. Evet, evet. ee, işte, Atomaltına inildikçe fiziksel olan ne sorusunu da sorabileceğimiz bir tabii yer tabii. gelirse. Tabii tabii. O ayrı bir konu bak. Hmm. Eğer mekan zaman sahnesinde temsili olmayan bir şeyse hmm. o zaten maddeden taşan bir şeydir. Ee, o Başka bir yorumu gerekir. Ya da ikisinden birinde temsili var birinde yoksa. Olabilir. O da ee, olur. Olur. Mümkün. Artık o, o... <gülüyor> işin derin, deruni tarafı o. Ee, evet abi. evet. Bizde de şeyi böyle ifade ettiniz. Yani bu Tanrı... kadim bir mesele, onu demek istiyorum. Hı hı. O iradeci teoloji ile... akılcı teoloji çatışması... çok kadim bir mesele. 17. yüzyılda onun oynadığı... kritik hı. rolü çok iyi görmek lazım. Hı. O düşünülerin teolojik yönelimlerini, Tanrı tasavvurlarını... E, iyi anlamak lazım. Bu tanrı tasavvurları ilginç. Tekçi bir tanrıdır yalnız. Onu da söyleyeyim sana. Ya bunlar müvahit adamlar. Tanrı tasavvurlara bakımında. Tek bir tanrı üzerindeydi. Üçlü müçlü falan O testis yok burada. Hmm. E, ya da çoklu. Bu, tabii tabii. Zaten onların o dönemde de bu konuda bunlara yönelik eleştiriler var. Bu e, vahit insanlar. Ve zaten bu tür e, doğa felsefesi ve tanrı arasında kurdukları irtibat da kilisenin o Tanrı hakkındaki çarpıtılmış gerçekliği aşmaya çalışıyor. Hmm. Ee, onun için sahibi bir itikad arayışı diyorum ben ona. Eyvallah. Fakat şu şunu artık söylenebilir değil mi hocam? Bu konuyla ilgili e, isimler e, insanlar için burası ıskalandığı zaman o e, büyük bütün, e, demin <gülüyor> ettiğiniz büyük bütün neden anlaşılamıyor e, sorusunun cevabı burasının ıskalanmaması. Ya şöyle şimdi e, akademik metinlerde bunlar zaten anlatıyor. Biz de oradan okuyoruz. Yani ben doğrudan bu dönemin uzmanı değilim zaten. E ama önemli uzmanları var bu konuların ve bu onları okuduğun zaman bunu zaten anlatıyorlar. E, objektif, o dönemde olup biteni tasvir eden çok güzel metinler var. Ama dikkat edersen popüler, e, isim popüler tarafında böyle cereyan etmiyor mesela. Evet. daha Çok daha farklı anlatılıyor. Yalnız şunu söyleyelim. E, ayrıca bu dönemdeki şeyin, e, doğa filozoflarının önemli bir meselesi de kurdukları sistemin ateizme, tanrı tanımazlığa götürmemesi. Şimdi ateizm iki türlüdür bak. Buraya çok dikkat. Klasik gelenekte, yani aydınlanmaya kadar ateizm esas itibarıyla evrene ilişkin açıklama modellerimizde tanrıya yer vermemektir. Yani doğa felsefesi yapıyorsak, tanrıyı bir ara unsur olarak kullanmamak demektir. Çünkü kilise bunu çok kullandı. Tanrı ya da tanrıya tanrısal olan, melek gibi bir model geliştiriyorum ben. Hı hı. Gezegenlerin hareketi, aa bak Mikail orada diyorum mesela. Ya da oraya ona bir yer tayin etmeye çalışıyorum. Özellikle Batı düşüncesinde. ateizm ilk ortaya çıktığında tanrı tanımazlık demek değil. Beşeri bir modellemede tanrıyı ya da ilahi olan unsurları açıklama modelinin bir parçası olarak kullanmamak demek. Bir unsul. Gayet de makul bir şey yani. Bizim Kenan yaptığına benzer bir şey. Bak metafizik ya da teoloji de demiyorum. Ama bir fizik modeli geliştiriyorum. Ateş pamuğu nasıl yakar gibi düşün. Evet. Fizik model. Ya yani o basit bir hadis olarak oraya tutup zırtpışıyı sokmamak lazım. Metafizik zemin değil bu. Daha sonra bu farklı bir yeni evrilecek. Şimdi e, bu dönemdeki önemli isimler, e, işte Kopernik'ten başlayarak e, Tycho Brahe, Gilbert. Efendim Galile, e, Kepler, işte nedir? Descartes, Boyle, işte yine saydırma bana Nifton. Bu isimlerin büyük bir kısmı ortaya koydukları bu tanrı anlayışı ve doğa felsefesinin sisteminin e, bir tanı tanımazlığa götürmemesi için tedbir alıyorlar. Bakın Robert Boyle bunun için Boyle konferansları diye özel şey veriyor. Halka açık seminerler veriyor. Yani kardeşim biz yeni bir doğa fesri geliştiriyoruz. Buna ihtiyacımız var. Ama bakın bu popüler düzeyde böyle anlaşılmasın diye adam hmm. özel konferanslar veriyor. Zaten e, kilise tayakkuzda bu konuda. Yani o özellikle fundamentalist Hristiyanların e, dinle bilim arasında bir kurumsal dinle bilim arasında bir çatışma yok abartıyorlar demesinin yanlışlığı da buradan ortaya çıkıyor. Tam tersine kurumsal anlamda. Kurumsal. Ha, efendim Katolikliğin ya da ne bileyim Protestanlığın temel ilkeleri bakımında bir çatışma. O ayrı bir konu ama kurumsal din çatışıyor. Bak 1663'te Descartes'in eserleri, eserleri yasaklanıyor. 1663. Descartes 1650'de öldü. Yasaklanıyor Papa tarafından. Hatta hatta daha da ilginci 1671'de 1671'de 14. Louis Descartes'in eserlerinin Üniversite Fransız üniversite okutulmasını yasaklıyor fermanla. Dikkatini çekerim ya. Ya Allah aşkına bana bir örnek ver. Razi'nin eserleri İslam dünyasında bir ülkede top yasaklanıyor, okunmuyor. Mümkün mü? bir şey yok ya. Hmm. De kardeşim, Fransız bu adam. Fransızca yazmış bazı eserlerini. Fransız Kralı 14 Eylül'i yasaklıyor bunları. İşte Galileyi biliyoruz. Dolayısıyla o fundamentalist, sisteşiler dediği doğru değil ya. Yani. Filozofun dindar olması ya da Tanrı ile olan irtibatı kurumsal dinin tanısı ya da dini anlamına gelmez. Ve bu adamların kurumsal dini hücum etmeleri de çok anlaşılır. Şöyle teorik olarak hücumları var ama pratik olarak kendi toplumlara çatışmak isteyen insanlar da değil. Buna dikkat ediyorlar. Yani kültürel olan da Buna dikkat ediyorlar, ediyorlar diyorlar. Kültürel olanla, teorik olanı... hem kendi... E, güvenlikleri açısından, can güvenlikler açısından bu anlamda, hem de... adamlar neticede... entelektüel ya ne kavga geçsin? ID. Kültürel değer olarak... Yani Niftin mesela, kesinlikle adam testisi kabul etmiyor ama... kültürel değer olarak bir problem yok. Türk aydın değil o yani. İlk kişi halkın inançlarına saldırsın, hakaret etsin. Değil yani. Adam İngiliz. ve adam İngiliz. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama İngiliz, e, şey, İngiltere, Akademinin başına seçildiği zaman e, törene katılmıyor İncil'e yemin etmemek için. Böyle bir vaat var. Hı. Ama bu İncil'i aşağılama anlamına da gelmiyor. Adam İncil üzerine de çalışıyor. Önemsiyor. Yani bu bu onların entelektüel seviyesi ve toplumlarıyla olan ilişkileri dediğim gibi bunun can güvenliğiyle alakalı bir tarafı da var. Tedbir hmm. alıyorlar ama bir tarafıyla da gerçekten toplumlarıyla çatışmamayı e, pratik anlamda, popüler anlamda önemli, teorik zaten eşleri yapıyorlar. Onu, onu nasıl tefrik ediyorlar? Ee... Kültür diyor işte adam. Diyor, Hristiyanlığın bir tarihi var. Bir pratize edilmiş hali var. tarihsel süreççte. O kültürel bir değerdir. Ama bu vakaya mutabık, hakikati temsil etmiyor. Kültür her zaman... farklı şeyleri üretebilir. Yani şunun gibi yine bilinemiyor. Yani bu işin bir grameri var, bir de... ağzı var, yani ağız... Karadeniz ağzı bu. Hmm. Ben Karadeniz ağzına hakaret etmiyorum ama... bu neticede... Türkçenin bir üst grameri var, ben o gramere göre düşünüyorum. Diye. Ya da... Hatta daha da ileri gidelim... E, Argosu var. Argo, Argo konuşacak insanlar, konuşuyorlar. Ben... O argonun da kendinden çıktığı ana gramere, Türkçe gramere, o üst dile bakarak düşünürüm gibi düşünebilirsin. Eyvallah, bu, bu bunu yani örnekle çoğaltmanız iyi oldu. Ben de biraz şeyden dolayı kurcaladım. Siz de tahmin ediyorsunuzdur. Bu sağlıklı tefrik kabiliyeti Türk aydının da neden yoku da biraz? O ayrı bir konu. Yani onu tartışırız. O iki meseleyi birbirinden ayırıp. Benim meselem bu, burada bu kültürel olanla, toplumsal olanla mücadele etmenin, onu aşağılamanın, ona yukarıdan bakmanın. Şimdi biz eleştiriyle hakaret etmeyi, tahkir etmeyi, tezif etmeyi karıştırıyoruz. Bir entelektüel, bunu söyledik daha önce, bir entelektüel, bir alim, bir akademisyen kendi toplumunun kültürünü eleştirilebilir. Pratiklerini eleştirebilir. Ne adına? Daha iyi, daha güzel, daha doğru olması adına eleştirir. yön evet. göstermek adına. Tahkir etmek, tezif etmek, biz, Karadeniz'de bir söz var. Kestane şey kabuğundan çıkmış, dönmüş. Kabuğunu, ya bu milletin içinden çıkıyor, bu millete hakaret ediyor adam. Ya Eleştir, de ki kardeşim, bunu yanlış... Halktan yorululmaz, bıkılmaz yani. Halk anlamıyor. Bunu diyen kaçak güreşiyor. E, halk anlamıyorsa ona uygun bir dil geliştir. Ya da bir herkesin anlamasını önemseme canım. Yani bu anlama meselesini bu kadar mübahane edenler, biraz daha iktidar alanı oluşturmaya çalışanlar. Herkes her şeyi anlamak zorunda değil ki. Hı. Sadece dini, politik bir mesele de değil, bilimsel bir mesele de herkes her şeyi anlamak zorunda mı? Mümkün bile değil. Da değil tabii canım. IQ'ler farklı, birikimler farklı, Hı. kaygılar farklı ya. Bir insan çok zeki olur, yetiştirse belki matematikte olacak ama adam gidip sanatla uğraşabilir. Onun tercihi yani, ona saygı duyacaksın. O Dolayısıyla her şeyi, herkes her şeyi anlamak zorunda değil. Sen eğer entelektüel olarak görüyorsan, kendini ve toplumuna bir şey anlatmak istiyorsan elden geldiğince bunu dene bugün anlaşılmazsa yarın anlaşılır. Yani ateş yandığında illa bugün ısıtması zorunda değil, Geleceğini de ısıtabilirsin. Yüz yıl sonra belki o fikirlerin dikkate alınır. Anlatabiliyor muyum? Olay biraz geniş bakmak lazım yani. Eyvallah, eyvallah hocam. Tabii şey benim açımdan hala şaşırtıcı. Yani kurumsal olan, kurumsal olan şöyle bir boğucu sizin söylediğiniz yerde 1663'te Papa bizzat kendisi devreye giriyor ve Descartes'in eserlerini tabii. E, bir çok örnek bir var. Şey. Ben hani en çok bilinen örnekleri Hı -hı. o kadar benim zihnimde çok örnek var. Şimdi onlarla boğmayayım ama bak. bu ismini saydığım adamların hiçbir üniversitede falan değil. Üniversiteler kilisenin kilisenin kontrolü altında zaten. Newton üniversitede hoca ama yazdıklarını üniversitede okutmuyor yani. Dikkat edersen Henüz dedik ya bir kurum değil bilim. Akademiler kuruluyor ama üniversitenin dışında. Hmm. Ve hepsi birbirinden farklı. Yani Fransız akademisinin kuruluş tarzı, biçimi, devletle olan ilişkisi. Bu da şimdi böyle Avrupa deyip ya da ne bileyim Batı Avrupa deyip her şeyin her yerde aynı olduğu anlamına gelmiyor bu. Bu sadece kurumsal düzeyde değil. Fikriyat düzeyinde de öyle. Yani Avrupa'daki sert bilim anlayışı biraz Tanrı'nın Akılcı teolojiyle yorumlanması... İngiliz empirizminde ise işte... iradeci teolojiyle yorumlanması ile alakalı. Ben hatta sana hmm. güzel bir örnek vereyim bak. Saat... Saat örneği hmm. modern bilimin tipik bir örneğidir. İşte mekanik bilim, matematik bilim, ölçülebilirlik. Işte bunlar çok önemli özellik var. Yani saatin... çalıştığını görüyorsun. Akrep Yolkovan çalışıyor. Acaba onu ne çalıştırıyor arkada? Değil mi? E, Bunu zannediyorum lok örneğini veriyor galiba. lokun böyle bir örneği var. E, i̇şte orada bir güç arıyorsun, o güç filan Şimdi... Kara Avrupası'nda özellikle Fransa, Hollanda gibi ülkelerde saat örnek verilir hep. Hmm. Modern mekanik bilim tasavvuru için. Kadın... bununla mukayese edilir ve denir ki kadın bilimle uğraşamaz çünkü... Duygusaldır, rasyonel değildir, mekanik düşünemez. Peki İngilizler saati vermezler. Çünkü kraliçe var ya. Kraliçenin olduğu yerde sen bu benzetmeleri yapamazsın. Adam kendini yönetecek kraliçe sadece devletin başı değil ki. Anglikan kilisesinin başı. Sen hem siyasi liderin hem dinli liderin. Yakın zamanda ölen kraliçe de böyleydi. O dini de aynı zamanda. Papa gibi üstelik. Tabii tabii. Aynı aynı seviye. Hmm. Anglican Kisesi'nin başıydı. Şimdi böyle bir ortamda sen hem siyasi hem dini liderini mekanik saat benzetmesiyle aşağılayamazsın ya. Eyvallah doğru. Şu, bak niçin bu örneği verdim? Şunun için. Çok basit bir örnekte bile senin kabullerin o kadar belirleyici oluyor ki ya saat bu. O açıdan Avrupa'yı da tek biçimli olarak görmemek lazım orada. Hollanda'da gelişen yapılar, Fransa'da gibi Almanlar işin içine sonra dahil olacaklar. Özellikle 1750'den sonra İngiltere'deki yapılar, bunların teolojileri, bunların doğa felsefeleri, bunların matematik anlayışları, bunların kesinlik anlayışları. Eyvallah. Hepsi farklı. Burada duralım hocam. Bunun yine da mi doldu? E, işte. Yine doldu. Yapma. Araya gitmemiz lazım. İngiltere'yi din adamı yönetiyor o zaman şu anda. E, e, tabii tabii. Tabii öyle. Eyvallah. Kısa bir ara vereceğiz aradan sonra tekrar kimse yönetmesin kendini yönetsin dersiz öyle bak. <gülüyor> evet. merhabalar. Son bölümle artık karşınızdayız soruların e, peşindeyiz. Sahih bir itikat arayışı yeni bilim dedik hocam ve bütün programı. bunun e, üzerine götürdük. bunun üzerinden götürdük. Evet. Ama ee, bu tabi dediğim gibi değişkenin bir çok. Evet. O büyük denklemin bir değişkeni ee, sadece. <gülüyor> Ama başka çok değişkenler var. Bunları zaten konuşacağız, daha devam edeceğiz bu konu üzerine. E bu bu meseleye meseleyi devam edeceğiz. Bunu yani bitirmek anlamında değil ama bazı yerlere dikkat çekmek anlamında, dikkatleri art, artırmak anlamında önemli bu. E hatta buradan şeye bile gidilebilir. Yani bu dönüşüm belki ileride onları da konuşacağız. Nasıl evrildi? Süreç içerisinde nasıl evrildi? Ne tetikledi? Ee, evet. Onu, o yorumları. Hmm. Yani ger, e, o gerçeklikle ilişki bilgi düzeyinde kurulan ilişkide bu yapılar nasıl dönüştü? Burada inşa edildiği bir kalmıyor bunlar tabii yani. Hmm. Ama şey genel bir cevap e, mümkün bir genel cevap açısından e, şey zannediyorum değil mi hocam? E, o açıklama e, işte yakı e, bu e, nasıl sağladı? buraya getirdi şey tabandan yani bir şey. Evet e, ama bunun tabii dediğim gibi bak mesela biz e, o dönemdeki askeri teknolojileri, savaşları, ondan sonra alet üretim mekanizmalarını, e, madencilik, Transatlantik ticaret, ondan sonra <gülüyor> ekonomik üretim mekanizmaları, hmm. iklim değişiklikleri artan nüfusu besleme ihtiyaçları, üretimi çoğaltma faaliyetleri gibi pek çok konu var için içerisinde. Somut gerçeklik. Ya somut gerçeklik. Ya bir Sen neticede bir sahnede yaşıyorsun ya sahnede bin Hı. tane değişken var. İşe yararlılık bağlamı da var zannediyorum. Demin tabii, i̇şe yararlılık tabii. Piko Birahe e, aletleriyle meşhur. Şimdi bu yeni bilimin merkezine de onu e, Şimdi koyanlar. Aletler meselesinde belki önemli bir isim de aletleri ayrı bir bahis olarak ele almak lazım. Aslında ben bunu bak demek ki sen bağlantılar iyi kurmaya başladın. Bu aletler meselesi modern bilimde mesela şu bilim felsefesi tarihinde bilim felsefesi şöyle tartışma yapılır ki denir ki... Niçin Çinliler bu kadar çok aleti icat ettikleri halde gerçeklik hakkında bilgi üretirken bu aletleri araç olarak... Aletleri araç olarak. Yani o bilimsel bilgiyi ifade etme, o bilgiyi çoğaltma aracı olarak kullanmadılar. Ne güzel bir soru değil mi? Yani güzel duruyor. Tabii tabii. Aa, çok güzel tartışmalar var bu konuda. Öyle mi peki gerçekten? Öyle. Gerçekten öyle, öyle evet. Hmm. Ne zaman, bak ortada şey varsa konuyu değiştirdin ama güzel bir yere gitti. Bu makuliyet. Çünkü bilgi nedir aslında? Sensibül olana, yani algılananı akli olana, intelijibel olana çevirmek. Mahsusu makuliyet çevirmek. Evet. Şimdi biz e, şu artık bardağı kullanmayacağım şu <gülüyor> şu kalemi makul kınarken alet araya girdiğinde ortaya bir arıza çıkarma hmm. anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle bir hal alacak ki modern doğa felsefesi modern doğa felsefesi meşruiyetini aletlerle girdiği içinden alacak. Bu özellikle modern bilimin ortaya çıktığı süreçte. Bunu, mesela bunu incelemek lazım. Bilim tarihinde, düşünce tarihinde, gerçekliğin tasvirini, modellemesini yaparken, aletlerin modele dahil olması, modele mi olması, bir süre sonra da modeli tayin etmesi, belirlemesi, ne zaman gerçekleşti, nasıl gerçekleşti? Ve bugün neredeyse aletlere mahkumuz. Modeli tarif etmesi, tayin etmesi bile çok anlaşılır bir şey. Fakat ben az önce söylediğiniz yerdeyim hocam. Çin'de bu hikaye niye böyle olmadı meselesi epey şaşırtıcı. Kaldı burada yani. Ama adamlar barutu da savaş aleti olarak kullanmadılar yani. Eğlence aleti olarak kullanmadılar. Gibi yani. İşte anne eksikti orada. Bir şey mi eksikti acaba? Bakacağız. Düşünmek lazım. Bu çünkü hani... Cezerini zannediyorum değil mi? Namaz kılan robot meselesi üzerinden çok örnek verilir. Ee, savaş yapan robot olarak kurgulamıyor da e, namaz abdest aldıran robot olarak kurgulaması bir zihniyet e, meselesi. Ee, onunla da ilgili mi? Ya da batıdaki konuştuğumuz bağlamdaki e, sebepleri, gerekçeleri, sonuçları oraya mı il ilgili? E, orayla mı ilişkili? Şimdi e, burada Pek çok açıklama var ama bir tanesini mesela ben sana söyleyeyim. Okült, okültizm e, ile alet ilişkisi ve e, alet kullanarak bu okült olanı, yani sır olanı, aş aşikar kılma e, pratiği yerleştikten sonra aletlerin Avrupa'da gelişen yeni bilimde ayrılmaz bir parça olarak kullanılmaya başlandığı fikri var. Bilim felsefesi, bilim tarihi çalışmaları. Buradan bak. sonra oldu. <gülüyor> tabii. Şimdi şöyle. Bir şimdi, örnek var mıdır aklınız hocam buna ilişkin? Örnek vereceğim. Şimdi bak, bu büyü meselesi bizim anladığımız anlamda büyü değil tabii yani. Büyünün türleri var. Kara büyü var, natural büyü var, doğal büyü var, matematiksel büyü var. Tabii tabii matematiksel büyü var. Tabii. Matematiksel Mekan büyü. Mekanik büyü var. Tabii. Hocam vaktimiz kalırsa ve hatırınızdaysa buna dair Bunlar, şey. Bunları ben daha sonraki şeyde de konuşabiliriz ama şöyle bir örnek vereyim sana. Şimdi bak. Sütü alıyorsun zor bir soru soruluyor hocam. Öyle mi matematiksel bir. <gülüyor> sütü, sütü alıyorsun. İçine yoğurt koyuyorsun. Bir yoğurt, bir kaşık yoğurt koyuyorsun. Birkaç saat sonra yoğurt oluyor. Soru şu. Nasıl oldu bu? Bak niçin için değil. Onu boyunca, Nasıl oldu bu? Bu bir büyü. Niye? Neden, nedenini bilmiyorsun. Tabi ne zaman sorduğumuzla ha. ilgili. Şimdi tabi o dönemde büyü demek. Nedenini bilmediğin her şey. Geldim mesela iki şeyi karıştırdım. Orada üçüncü bir şey çıktı. Pah dedi. Aaa büyü bu. Aslında yaptığım fiziksel bir hadise. Tamam. Tanrı'dan saldırı olmayan nedenini bilmediğim şeyler büyü. Tabi tabi. Ee, Entesan mesela. Terzilik bile büyü. Reçel yapmak büyü. Tabi tabi yani bütün bunları büyük oranda... Uzak Doğu'dan, Çin'den, Hint'ten, İslam dünyasından öğrendikleri pek çok şeyi büyü olarak görüyorlar önce. O çarpıtılmış gerçekliğe bunda dahil. Hı, nasılını bilmiyor ama yapılabiliyor. Bilmiyor ama yapar. Ya, Diyorum ya mayayı koydun, ekmek kabardı, hamur kabardı. Aa bu nasıl oldu? Şimdi bu büyünün, yani bunun, bunun nasıllığını aşikar et, kılmaya çalışıyorsun. Yani oradaki sırrı yakalayayım diyorsun. Bak bu büyü dediğim öyle okuyayım, üfleyeyim o değil bak. Basit bir hadise ya. Tamam. Bal. Büyük, büyü büyük onlar için. Bunlarla ilgili kitaplar var ya Latince bir sürü. Bal niye büyüyor hocam? Bal nasıl olduğu, nasıl oluyor bu? Nasıllığını bilmediğin her şey büyü. Natural magic buradan geliyor zaten. Nature ya doğal büyü. Anladım. Evrende herhangi bir bağlamaları bağlamamaları senin açıklama modellerindeki o nedenler hiyerarşisinde izah edemediğin her şey büyünün konusu. Şimdi niye bak orada bir kavram geliştiriyorlar Latin modus operandi. Ne demek modus operandi? Sütten yoğurda geçişte bir hareket var. Bu hareketin bir tarzı var. Çünkü her şey zaman yoğurt çıkıyor istisna olarak çıkmaz. Tamam mı? Şimdi demek ki burada aynı süreçler takip ediliyor ama o süreçler benim için şu anda aşikar değil. Ben bunu bu bir sır, bir sekret bu. Bir okült bir durum. Ben bunu aşikar kılmalıyım. Şimdi evreni bir süt gibi düşün. Tamam mı? Orada bir sürü büyülü olay var. Yani nedenini bilemediğim, elimdeki e, açıklama modellerindeki nedenler hirerarşisiyle izah edemediğim, yerleştiremediğim yapılar var. Bunu aşikar kılmam lazım. Ve bunu aletlerle yapmaya başladıkları zaman teleskop gibi, mikroskop gibi ya da diğer şeylerle kimyanın Bilime dönüşme süreci de bununla alakalı. Çünkü kimyacılar biliyorsun zaten alet devat kullanıp deney yapıyorlar. Ama bunlar sırrı paylaşmadıkları için kimyacılar, aşikar kılmadıkları için, kendilerine sakladıkları için toplumsal ya da kamusal bir kabul edildikleri yok. Kimya tarihindeki belki en önemli biri Yusuf, deneylerin sözüne güvenilir eşrafın huzurunda borcuva uzun yapılmaya başlanmasıdır Robert Boyle tarafından. Diyor ki arkadaşlar gelin ya biz burada çok sır bir şey bu. Bunun modus operandisini sana göstereyim. Şuradan şu kadar alıyorsun. Burada ölçüler, tartılar belli. Bunları şu şekilde karıştırıyorsun. Ortaya bir alaşım çıkıyor. Süzüyorsun. Bir efendim yakıyorsun, çiziyorsun. Neyse o teknikler ortaya da şu çıkıyor. Ya bu, sen bunu evinde yapabilirsin. Bunun modus modus operandisi yani nasıl oluştuğu, nasıl hareket ettiği, «Ala tarikil ceryan» diyor buna şey. Büyük ihtimalle bu i̇bn Sina'nın e, şifasında, e, «Es-Sivaut tabide» kullandığı kavramın tercümesi olabilir, bilmiyorum. Yani şu anda aklıma geldi. Olabilir. Dolayısıyla bu modus operandi'yi ben nasıl aşikar kılacağım? Bütün mesele bu. Yani benim büyülü dediğim. işte. Bal yapmak, yoğurt yapmak, işte şunu yapmak, bunu yapmak, reçel yapmak. Nasıl yapıyorsun ya bunu? Dondurma. Ha, filan. Bu modus operandisini, onun süreçlerini, oradaki hareketi nedenlemeye başladığımda. Bilim. Onu bilim, bilmiş oluyorum ve burada aletlerin faydasını görmeye başlıyorum. Hatırlarsan geçen dedik ya, philosophical apparatus, yani aletlerle yapılan felsefe. Evet. Özellikle bu experimental filozofya deneysel felsefenin o zemininde yer alıyor. Şimdi bir kere bunu yakaladılar mı? Bunu çekmeye başlıyorlar. Yani o ipi bir kere yakaladın mı Tabii. çekmeye başlıyorsun. Tabii. Ve e, bak şimdi güzel bir örnek. Çekim, gravitasyonu düşün. Bir modus operandisi var. Ama sırrı ne bunun? Bunu nasıl aşikar kılacağız? Kılamıyorlar mı? Kılamazlar. Kılamıyorlar ama bunu sorguluyorlar değil mi? Bunu tartışıyorlar. Bu bu oküt gücün... Hı hı. Çünkü modus operandi demek çalışıyor evrende. Sahnede bunun e, temsillerini görüyorum ben. Ama bunun hakikaten nasıl iş yaptığı konusunda Einstein'a kadar zaten çözememiştik. Çözemedik bunu Einstein'la. Peki tanrıyla e, büyü bu anlamda, tam bu kastetti konuştuğunu söylediğiniz anlamda... Yer değiştiren iki e, o çok e, kavram. Alt, o, o çok alt seviyede cereyandan bir şey. Üst Lere. seviyede neticede e, yoğurttan, süt, sütten yoğurt yapmak tamamen tırnak işine natural. Dolayısıyla natural magic ya yani doğal büyü. Hmm. Natural magika e, Orada zaten yukarıda her şey kuşatıyor. O ayrı bir konu. Ama o koyduğu düzen içerisinde bu oluyor. Yani evrende düzenler var. Bir büyük düzen var. Bir de e, nesnelerin Tabi oldukları küçük düzenler var. Bu küçük tamam. düzenlerin hepsi bize açık, aşikar değil. Büyüdüyoruz onlara. Bunları aşikar kılmaya çalışıyoruz. Her birinin modus operandisini tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu elde ettiğimizde de aletleri kullanıyoruz. Dolayısıyla e, aletler ilk defa tarihte tarihte teorik açıklamanın, bak teorik açıklama nazari bir şey, akli bir şey. Ne aleti? Ne ölçmesi, ne biçmesi. Klasik gelenekteki o e, şey, nazari açıklama e, çok istisnai farklı bir şey. Ama senin artık teorik açıklaman yani şunu teorik olarak açıklıyorsun, belirli entiteler kuruyorsun ve alet artık bu teorik açıklamanın olmazsa olmaz bir unsuru haline dönüşüyor. Evet. Ve buradaki senin bir önceki dönemde büyü olarak gördüğün e, yapıyı sana veriyor ve böylece alet merkeze gelir. E, Merkeze gelmese bile bilginin bileşenlerinden biri haline geliyor. Mukavvim kurucu unsurlarından eee hmm. haline geliyor ve ha bunun peki denetlemesini nasıl yapacaksın? Pratik kullanımdaki başarı ki bu teknolojiye kadar gidecek ve onun gösterimini mümkün kılıyor. Laboratuvar ortamında bunu gösteriyorsun. Diyorsun ki bak ben şöyle bir e alaşım yaptım. Oradan şu sonuç çıktı. Harika bir şey bu. Aynısını yaptığım zaman çıkar. Gelin göstereyim size. Dolayısıyla Doğru, pratik kullanım, hmm. bunun fayda sağlaması ve bunun gösterimi alet kullanmanın ya da aletin açıklama modelinin bileşeni olması, teorik perspektifin bir parçası olmasının meşruiyetini arttırıyor. Yani düşün şimdi şeyin e, Newton'un <gülüyor> ...ışık, renk meselesini çözmek için geliştirdiği... ...prizma yapıyor. Değil mi? Evet. Prizma kullanıyor. Böylece... O işte biraz önce dedi Çin'de niye bir şey değil bu? E, alet niye? E, açıklama modeli bir parçası. Çünkü makuliyetin bir parçası değil alet. Burada artık... Çünkü biz dedik ya, mahsusu makule çevireceğiz. Sensible, intelligible çevireceğiz. Artık o sensible'dan, intelligible'a giderken... Yani mahsustan makule giderken... Duyulur alardan, akli olana giderken alet bize bir hizmet veriyor. Ve bu hizmet bir süre sonra onun olmazsa olmaz bir parçası haline geliyor. Makuliyetin, intelijibiyetinin bir şeyi oluyor. Çünkü biz biliyoruz ki evren akli dili, makul bir evren. Bize kendisini veriyor. Biz bunu aklediyoruz. Fakat bu akli diliğimize taşırken alet bize inanılmaz faydalar sağlıyor. Burada artık alet bir saf bir temsil değil. Teorik açıklamanın bir parçasına dönüşüyor. Bu da tabii öyle sabahtan akşam olduğunu da söyleyeyim yani. E, bu, bu, bu modus operandi meselesini belki şu açıdan da bir daha konuşacağız. Bu e, hareket tarzının e, küçük birimlerden oluşması ve bu küçük birimler arasındaki e, sayısal niteliksel ve niteliksel ilişkilerin kurulması, mekanik, yani nesnenin mekanik idraki, bu modus operandi fikriyle de çok alakalı. Çünkü bir yerde bir hareket varsa, bir hareket tarzı varsa o tarzın nasıllığını ancak alt bilimlere giderek çözebilirsin. Yani saat çalışıyor. Saatin bir modus operandesi var. Akrep kovan dönüyor, görüyor. Ama açtığın zaman onun alt parçalarda o, o, o bütünü veren, o hareketi veren, sana sa şeyi, saate baktığındaki o, o yapıyı veren alt bilimler var. Evet. O alt birimlerin toplamı onu sana veriyor. Dolayısıyla diyorsun ki ha mekanik bir yapının, bu, bu da bir mekanik bir şey olur. Yapının alt birimlerine nüfuz ederek ben totaldeki modus operandi'yi daha iyi Anladım. idrak edebilirim. Bilmiyorum anlatabildiğim meseleyi. Eyvallah. <gülüyor> bu e, şeye biraz e, geri dön Pardon. şaşırdığımı söyleyeyim hocam. Niye? E, Çin meselesine. Yok. E, kimyanın bilim olarak adam Çok. yerine konulması ile ahalinin görüp kabul etmesi Ahalini değil. Biraz Güven, şey yapıyorum. güvenilirliğine itimat edilen insanlar eşler Şehzadevan'ın sarayı. Tabii tabii tabi ee... Halka açık deneyler, tuhaflık odaları, bir sürü şey var odanın içinde mekanizmalar. Şunu tabii şunu da ileride büyü meselesini bence konuşalım. Bu okült Hı. nitelikler, matematik büyüsü, büyü, matematiksel şey, büyü, mekanik büyü meseleleri. Tabii burada ee, Rönesans naturalizmi diye bir şey var. Ee, onu konuşmamız lazım. Bir de tabii e, bu maddedeki güç kavramı, güç ka e, kuvvet kavramı da bu modus operandi büyüyle alakalı. Çünkü sütten yoğurt yaparken orada içine koyduğun yoğurt sütteki yapıya bir etki uyguluyor, bir güç uyguluyor. Bunun da ne ol ne olduğunu, ne olmadığını hmm. e, tespit etmen gerekiyor. Ha, o anlamda. Tabi tabi. Yani. Şöyle, hani black hole dediğimiz karanlık, bir şey giriyor, bir şey çıkıyor ama içeride bir şey oluyor kesin yani. Hmm. Ne oluyor kardeşim? O sırrı aşikar kılmamız lazım. Yani. Onu da ancak, onu o kutuyu sökerek bakmamız lazım ona. Ancak de, o zaman e, yani almış. bir hani deneyle olan ilişkisi de bu, bu şekilde gözüküyor ortaya. Deney ve deneyim. E, tabii bu bir süre sonra neye çıkacak? Doğayı manipüle etme anlayışıyla da alakalı. Yani biz deney yaparak doğayı manipüle edebiliriz. Bu Cabir'de de var ha. İbn-i de var. Çünkü şöyle doğaya bakıyoruz. Doğada bir, bir sürü büyülü bir iş var. Uzun, çok uzun süreler. Diyor ki İbn-i Rekvani, i̇rşad Kasıt'ta. Ya doğada aslında kimyacıların yaptığı her şey oluyor diyor. bak Buna çok dikkat. Kimyacıların yaptığı her şey oluyor diyor. Ama diyor milyonlar alıyor. Diyor. Binlerce yıl diyor bak. Kimyacılar diyor, bunu diyor laboratuvar ortamında hızlandırmaya çalışıyorlar. Manipüle ediyorlar yani. Şimdi aynı fikir bu dönemde ortaya çıkıyor. Zaten kimya geleneği çok güçlü. Diyorlar ki biz bu doğadaki süreçleri manipüle etsek, onları hızlandırsak, daha kısaltsak ömürlerini, onların bileşenleri neyse onları çağır. Bu sırrı daha çabuk aşikar kılabiliriz. Ne var arayasası bariyle. O opus opus modus operandi'deki sırrı aşikar kılmak için kuruluyor. İfşa odaları aslında o yani. Doğayı daha hızlı konuşturtuyorsun işkenceden. İşkenceyi burada olumsuz anlamda kullanmıyorum. Oradaki süreçleri hızlandırarak. Ve bu fikir artık bundan sonra tüm disiplinlere uygulanıyor değil mi? Yavaş yavaş yani o dediğim gibi bunlar öyle kolay sabahtan akşama bunlar eleştirenler çünkü bunlara karşı çıkıyor. Bunlar bilimsel bilgi verir mi diyor. Bunları hokkabazlık görenler oluyor. Yani her dönemdeki gibi. Ama süreç içerisinde bunun pratik etkisi. Pratik etkisi Sonuçta, gözükünce. Mesela diyelim ki daha iyi madencilik işleriyle daha iyi uğraşınca değil mi? Efendim e, daha sağlam köprü yapınca daha e, nedir onun adı? Tabyalı kaleler yapmana daha Yani pratik hayatında etkisini gördükçe dedik ya o aletlerin gücü artıyor burada. Çünkü sadece e, <gülüyor> bir gösterim aracı ya da pratik ...menfaat verici bir yapı olmaktan çıkıp süreç içerisinde senin olgu olaylara bakışının bir parçası haline geliyor. Aletsiz yapamıyorsun yani. Teleskop ve mikroskopun burada çok hayati bir rolü var. Bir bakıyorsun ki mikroskop sana maddenin derinliklerini nüfuz etme imkanı veriyor. Teleskop çok uzak olan cisimleri sana yakın kılıyor. E bunu çoğaltabiliyorsun bir süre sonra. Önemli olan bir kere bunu yakalamak ve bunu bir tür... Teorize edebilmek ya da teoriz, teorinin bir parçası haline dönüştürmek. Basit bir alet olmaktan çıkartıp tırnak içinde scientific instrument yani bilimsel alete, bilimsel bilgi üretecek alete dönüştürmek. ya Bilimsel alet tabiri bile kendi başına meselenin ehemmiyetini gösteriyor. Sonrasında bu e, tabii yine de tüm bunlara rağmen e, savaş e, başlığı... Ona... O da tabi. tabii çıkış yerlerinden birisi. Savaş, ticaret çok önemli. Ekonomik ilişkiler çok önemli. Hatta bazı iklim olayları da çok önemli oluyor. Bu 1657'deki Depremsel vesaire deprem, Yok deprem değil. Bu. 1657'deki o küçük buzul çağında Avrupa'nın ihtiyacı olan Kürtlerin elde edilmesi için Amerikan kıtasının içlerine gitmek, bizon avcılığı yani bunlar da belirli etkileri var. Teknolojileri ona göre geliştirmek zorundasınız. Hatta kölelik bile biraz bununla alakalı da biliyorsunuz. İnanılmaz insan gücüne ihtiyaç var. Merkezde işe yararlılık ve konfor... Her zaman böyle değil. Yani pür merak sahibi insanlar var. Ha mesela pür merak sahibi insanlar aynı zamanda bu tür şeyleri... Kendi menfaatleri için de istihdam edebiliyorlar. Galileo bunun tipik örneğidir. Galileo hmm. ürettiklerini paraya dönüştürmeyi becerebilen nadir bilim adamlarından biridir. Çok zengin oluyor. Ama biraz da yaşadığı fakirlikle de çok alakalı. Hmm. Yok yapanlar açısından <gülüyor> paraya dönüştürmesinde de bir şey yok. Bu bağlamda hocam Newton gözüne iğne batırıyor yanlış hatırlamıyorsam. Zaten evet. adam yaptığı deneylerdeki civa kükürt miktarının fazlalığından evet, dolayı evet. sıkıntı yaşıyor. Yani hani yani. ışık nereden geliyor? Hayır devlet, devlet de bununla ilgileniyor canım. Yani çok çeşitli açılardan ilgileniyor. Ben burada söylemiştim onu yanlış hatırlamıyorsam. Fransız kralı danışmanına soruyor. Gassendi olabilir. Şimdi bakmam lazım. Diyor ki bu Nova Scientia, Nova Scientia diyorlar diyor. Ne menen bir şeydir. diyor. Bununla ilişkin siyasetimiz ne olmalı? Bu 14. lüys olabilir ha. Yok, ondan sonra geç. Daha önce biri olacak o. Kasım, hmm. Kasım. Diyor ki, efendim diyor, Nova Scientia ancak belli bir zeka seviyesinde olan insanlara yapılacağı bir şeydir diyor. Onun için biz Fransa'daki çok zeki insanları bu işlere yönlendirmemiz lazım. Böylece bunlar siyasetesin ortağınız olma haline gelmezlerdi. Meşgul olacakları çok zevkli bir şey var. Çok siz de siz. diyor memleketi rahatıyor. Ya açık bu mektup geldi günümüze yani. Yayınlandı evet. bu bilim tarihinde, bilim felsefesinde konuşulur, tartışılır. Yani bu şekilde bile kullanım var Nova Saint'ten canım. E yani bu şeye benziyor yani, yani Einstein siyasetle uğraşmasın, bilimle uğraşsın. Zeki bir ne adam yok. ya da ne bileyim Heisenberg ya da ne bileyim Newton. Newton anneyi. E yani bu Kaiser fıkrasına benzedi. Ne o? Yani okula yazdırıyor ya. Bunun kafası çok çalışmıyor da okula yazdırdık diye <gülüyor> bir evet. şey enteresanmış. Ee, bu bu erken tarihte fark edilmesi de bir tarafıyla ilginç. Çok yeni bir şey, Nova diyor zaten, o da Yapılan işin yeni olduğunu farkındalar. Nova ismini koyarlar mı ee, yöntem? Tabii, tabii. Ee, yani ee, o açıdan e, şeyin e, yeni, Nova Scientia'nın ürettiklerinin pratik karşılıkları. Ha bir de tabii Burjuva Aristokrasi çatışmasını da dikkat almak lazım. Onun üzerine de belki biri. modern bilginin dolaşımı konusunu da mesela incelerken bunun üzerine Hı. durabiliriz. Özellikle Burjuva aristokrasiye karşı mesafe kat etmek için sadece ticari kazançlarını değil bilgideki kazançların da önemli olduğunu görüp yeni bilgiyle donanıp bir üstünlük elde etme arayışı içine giriyor. Özellikle Burjuva'nın Burjuva'nın kızlara yönelik kız, kız evlatlarına yönelik e, tavrı yeni bilginin kadınlar arasındaki eğitim anlamında yayılmasına neden oluyor. Hmm. Çünkü asaletleri yok. Şimdi o dönemde biliyorsun asalet satın alma hikayeleri var. Diyelim ki Fransız bir asil aile fakir, burjuva zengin parayla o ünva, şey, soyadını satın alıyor. Hmm. Bunun bir süre önlüğü var. Şimdi bunu alamayanlar da asaletlerini paranın yanında Para tek başına yetmediği için bilgiyle de sağlamaya çalışıyorlar kendi seçkinliklerini. Bir yerden sonra önemli bir başta dönüştür. Tabi tabi dönüştürüyor tabii, tabii. yani o, o, o tarafa da dikkat etmek lazım yani. özellikle kız çocuklarını eğitmeye başlıyor Burcuva. Hmm. Yani Burcuva deyip geçme. Nedenler meselesinde tabi bu harita böyle başlıkları konuştukça e, enteresan sonuçlara ulaşıyoruz hocam şöyle bir sorunumuz var ama soruların peşinde de biz e... yani soruların peşinde sorumuz olması çok ilginç ee... zaten her bir soru. <gülüyor> Başlıklarımızı yetiştiremiyoruz ama yetiştiremeyelim. Yetiş ee... Öyle bir derdimiz yok. Konuşuyoruz. Bir sürü soru üzerine konuşuyoruz. Bir sürü soru çıkıyor ortaya. Ee, önümüzdeki hafta başka bir sorunun üzerine gideriz. Yani bir şey bitir, ders yapmıyoruz neticede. Eyvallah. Bir slabısımız, bir ders akış çizergemiz yok. Sohbet ediyoruz. Neticede. Eyvallah hocam bitti yine. Öyle ee... mi? Ha sen onun için bunu tabii, söyledin. Tabii tabii bu hafta da son geldi. Efendim. Oldu. Ee, önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar Eyvallah. efendim.